Şimdi Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ait. Ben 22 Ocak 2013 Salı günü sistemden münazaraya davet adı altında sesli ve yazılı bir duyuru yapmıştım. Tabi olduğu üzere bu davetim Ebu Hanza, Ebu Bey'de ve Abdul Mervan'a yönelik bir davetti. Bu duyurudan iki gün sonra yani Perşembe günü saat akşam yedi buçuk sekiz gibi eve girdim. Ve o an ee, daha oturmadan bir kardeşten telefon geldi. İşte Murat Gezenler'in ee, bir ses dosyası olarak bir ilan yaptığını, bir duyuru yaptığını ve bu duyurunun benimle alakalı olduğunu söyledi. Ve bunu da bana mail olarak attığını söyledi. Yani kardeş, beni arayan kardeşin kendisi bunu bana mail olarak attığını söyledi. Bir dinlememi söyledi. Ben de hemen bilgisayarı açtım. Ve yanlış hatırlamıyorsam 19 dakikalık falan bir konuşmaydı. Ve hepsini dinledim. Ee, zaten Murat Gezenler e, o konuşmanın sonunda telefon numarasını veriyor. Ben de aldım telefonunu, hemen o dakika aradım zaten. Ee, kendisine müsaitsse işte Skype veya MSN aracılığıyla vesaire e, görüşelim dedim. Özellikle gaybi olan noktalar vardı. Kimizin birbirine yaptığı ithamlarla bazı ithamlarla alakalı. tabi kendisi bayağıdır internet ortamından uzak olduğunu, bunları kullanmadığını söyledi. Ee, ki bu doğrudur. Çünkü ben de bayağıdır hiç denk gelmemiştim kendisine internet ortamında. Ee, neyse kendisiyle bir 20 dakika falan telefonda konuştuk. Ee, bazı ithamlar vardı ve bu ithamlarda ikimiz bu ithamlar içerisinde ikimize de gayb olan bazı hususlar nedeniyle bazı yanlış ve eksik anlaş, e, anlaşılmaların olduğunu fark ettik. E, sonra velhasıl kendisine müsaitse e, da, e, o gün Konya'ya gelebileceğimi söyledim ben. O da müsaitim dedi. Ben de kendisine o zaman benden birazdan haber bekle inşallah. Ben e, bir bakayım otobüs bulacak mıyım dedim. Bulursam atlayıp gelirim hemen. O da zaten her saat olacağını söyledi Konya'ya. Ki tamam ben kendisini arayacağımı söyledim. Sonra da evet gerçekten de her saat var. Yani ben tehdit etme bir bakayım dedim. Baktım her saat otobüs varmış hemen hemen her saat var Konya otobüs. Sonra tekrar aradım işte ee, yola çıkacağımı söyledim. Ve otobüs kalkış saatini kendisine haber vereceğimi söyledim. Zaten dediğim gibi 7.30-8.00'di. İşte dersi dinledim. Ondan sonra kendisiyle bir 15-20 dakika görüştüm falan. Sonra hemen yola çıktım. Hiç oturmadan hemen yola çıktım. Saat 9'u 10 kala gibi otobüs terminaline vardım zaten. Hemen saat 9'da da otobüs kalkıyormuş. Hemen aldım bileti ve kendisine bildirdim hareket saatini. O da beni karşılayacağını söyledi. Ve hemen atlayıp otobüse tek başıma gittim Konya'ya. Ve sabah erken saatlerde oraya vardım. Kendisi gelip beni karşıladı. Ve evine gittik. Ve bazı meseleleri konuştuk. Ve e, kayıt altına aldığımız meseleler de vardı. Bunları zaten dinleyeceksiniz birazdan. Ama e, bu konuşmayı... Bu konuşmaya geçmeden, yani bu konuşmayla sizi baş başa bırakmadan önce... Bir, kısa bir iki şey söyleyeyim. Ondan sonra... konuşmayla baş başa bırakayım sizi. Şimdi e, öncelikle kendisi ve arkadaşları şunu söyleyeyim. Beni gayet misafirperver karşıladılar. Yani Bu nedenle çok teşekkür ediyorum kendilerine. Allah razı olsun. Yani oldukça sıcak karşıladılar beni. İlgilendiler. E, bu bir. Söylemek istediğim birinci husus. İkinci husus da e, bu ikinci hususu kendisine haber kendisi sine haber verdim yani bunu söyleyeceğimi biliyor açıp kendisine de sorabilirsiniz e, şunu söyleyeyim en azından benim kendisini yanlış bildiğim bazı hususlarda yanlış bildiğim görüşleri varmış yani ben onu o, o noktada yanlış tanıdığımı anladım yani yanlış bildiğimi anladım şu görüşü mesela ben onu e, işte İbnül Şeym'in binbaz vesaire bunları teklif e, ettiğini zannediyordum durum Tam tersineymiş. Kendisi Şeyh İbnü Seymin'in Şeyh bin Bazı Müslüman gören birisi. Özellikle İbnü Seymin'i e, ilmen de çok beğenen, çok beğendiğini söyledi e, ve e, onun kitaplarından e, istifade ettiğini söyledi. Özellikle Bulughul Meram şerhi var İbnü Seymin'in buna, bunu yakından takip ettiğini. ...çok istifade ettiğini söyledi. Hatta Bulul Meram arasında... ...en çok istifade ettiği şerh olduğunu söyledi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam... ...kendisi... ...Bulul Meram'ı okutuyor... Bir, e, ...birilerine... ...ve okuturken de i̇bn sevinden e, ...faydalanıyor... ...ve diğer şerhlerden de tabii. Bunu da söyleyeyim. E, hatta kendisinin... ...yani topluma karşı uyguladığı... E, Farklı zannettiğimiz bazı usularda var. Mesela biz gittik kendisiyle. Bir lokantaya girdik. Orada et yedik. Ee, ve kendisinin zaten bu şekilde Türkiye'de herhangi bir tanımadığı bir lokantaya girip et yediğini söyledi. Bunda bir problem olmadığını söyledi. Ee, tabii Türkiye toplumu için farklı bir görüş e, sundu bana. Onları ayrı bir konuşmuştuk. Onlara girmeyeceğim ama böyle bu türlü bazı uygulamaları var kendisinin. Bunları önceden belirteyim dedim. Ha şunu da hemen belirteyim kısaca. Biz fırsat buldukça, müsait oldukça meseleleri görüşmeye devam edeceğiz kendisiyle. Yani bu konuşmanın devamı gelecektir inşallah. Zaten kendisi sık sık İstanbul'a gidip geldiğini söyledi. Biz de bu vesileyle. Fırsat buldukça, müsait oldukça görüşmelere devam edeceğiz inşallah. Zaten maruf yani tekfir meseleleri geniş meseleler. Bir oturum, oturumla her şeyin bitmesi mümkün olmakla birlikte gayet zor. Mümkündür belki. Mümkündür, evet mümkündür ama zordur. Bu nedenle konuşmalara devam edeceğiz inşallah. Ve devam ettikçe de bunları sizlerle paylaşırız. Evet inşallah buradan itibaren... konuşmayı dinleyebilirsiniz. Vallahu alem. ve sellem Muhammed. Evzu billahi yap istersen. Elhamdülillahi vahdehu ala men la nebiyya ba'de. Eee şu an Konya'dayız inşallah. Bu oturuyoruz. Kendi aramızda muhabbet ediyoruz. Bunu da faydalı olsun diye çekelim dedik, değil mi? Evet. Ee, oturumun öncesini anlatmaya gerek var mı? İstersen Neye bir mükademe yapabilirsiniz. Sen fark etmezsin. Sizin e, davet, davetiniz vardı konuşalım diye. Gerçi bana değildi. E, ben de ona davetine icabet ediyorum dedim. Hemen arkasından siz telefon açtınız. Konya'ya gelelim oturalım dediniz. Tabii o ses kayıtlarında yani bu iki ses kaydında da bazı yanlış anlaşılmalar veya bazı evet, nakilleri kaybı şey olan, olan var. şeyler evet. varmış. E, bunlarda problem yok. İnsanlar da bunu Biz kendi aramızda hallettikten sonra evet. tartışmasının anlamı yok. Ee, i̇nşallah bir muhabbet var. Yaklaşık bir buçuk saattir var. Aslında hepsini evet. kaydeseydik. Hoş bir muhabbet. Ha, buraya ama buraya Havadan sudan tartışırken <gülüyor> buraya geldi. Derken, e, tabii çay, sesleri, kaşığın, çanağın evet. içinde bu pek olmazdı. Evet. Ama bu muhabbeti inşallah kaydedelim. En azından evet. faydalanmak istiyen faydalansın dedik. Bir cümleden bahsediyorduk herhalde. Ha, yani biz, biz bir, bir insanı günahlar sebebiyle tekfir etmeyiz. Evet. İmam Tahavi'nin meşhur sözü. Ha. Dediğim gibi ben bunu bu ibareyle tamam mı? Tahavi'den önce görmedim. Kullanıldığını görmedim ama yine bakacağım. Evet. Ee, bizim itirazımız şu oldu burada. yani. Şimdi kayda koyarken kayda koyarken selef yani lugata dile önem vermiş. Evet. Dediğim gibi nefiden evet. sonra nekra umum ifade eder. Bu sanki şu anlaşılıyor. Şirk de dahil hiçbir günahtan tekfir etmeyiz. Ama İmam Tehavi'nin akidesini bildiğimiz için evet. bunda problem yok. Ee, i̇kinci mesele şuydu. Yani bir insanın şirk işlemesiyle şirki hayatı boyunca işlemesi. Evet. Yani bunu nasıl ayırabiliriz? Tamam. İnşallah onu anlatayım. Ondan önce o ilk şeye değineyim. Kay evet. Kayda girmediği evet. için. Evet. Ben şöyle diyorum, ee, hani az önce hiç kaydetmeden önce de bazı Şeyhülislamın mecaz olaylarından evet. bahsetmiştik. Ben ne demiştim? Şeyhülislamın her zaman takip ettiği bir metot vardır. Nedir o metot? Ee, bir kelime her zaman kendisi yakında, konumunda, makamında değerlendirilir. Yani mesela bidat kelimesini konuşmuştuk değil mi? Evet. Bidat lafsız selef konuşulduğu zaman selefin kastettiği anlamlarla birlikte ele alınır. Yani her mesele böyledir. Yani selef bir usul fıkıhtan bir mesele bahsettiği zaman sen onu... selefi bir mantıkla alacaksın. Keza icma, hakeza. Şimdi bu işte biz hiç kimseyi işlediği bir günahtan dolayı tekfir etmeyi sözü nün hangi ortamda ve hangi şahıstan sadır olduğuna bakılır. Onun üzerinden okşi değerlendirilir. Yani mesela düşün ki ee, Nesefi'den bu söz çıksa otomatikman ha Zaten otomatikman bidat olduğunu hükmedersin Nesefî'den çıktığı için. Çünkü söz. zaten akide akideten mürci'edir zaten. Doğru değil mi? Ama biz aslen selefî'den bu söz çıktığı zaman biz hiç bir günah işleyen bir insanı hangi günah olursa olsun istediği günahtan dolayı tekfir etmeyi sözü bir selefiden çıktığı zaman ası itibariyle selef ailesi içerisinde tabir sayısı ele alınır bu mesele. Dolayısıyla selef bu sözleri her zaman haricilere Reddiyebabı. karşı reddiye babında söyledikleri için selef şu iki şeyi bu sözden isna tutmuşlardır. Bir mebaniler yani ameller işleyen işlenen ameller dışında şer'i ameller işte namaz, oruç, zekat, haç bunlar bu ihtilaflıdır dördün. Bu dördünü hariç tutmuşlardır. Başka? Dinden çıkaran günahlar hariç tutmuşlardır. O yüzden selef biz hiç kimseyi işlediği günahtan tekfir etmeyi sözünü söylerken kasıtları, selefin buradaki kastı büyük günahlardır. Çünkü haricilerle problem buradadır. Yani ne kadar işlerse işlesin. Hayatı boyunca da büyük günah işlesin. Ha bir Müslümandan sadır olur mu olmaz mı o ayrı. Ama kaydı olarak hayatı boyunca bu günahı işlerse işlesin. Bu insan tekfir olmaz. O yüzden bu sadece İmam Tavi'den gelmemiştir. Bunu kullanan başka selefi ...alimler de mı? Evet. Ya mesela işte dediğim gibi... ...aklımda olanlardan mesela İmam Berbehari gibi. Ben inşallah ha, buna bakacağım. Ha, ha. Evet. Çünkü ben daha önce de araştırmıştım. Şimdi şöyle. Evet. Bu Ben burada sana katılıyorum. Yani İmam Tahavvi'nin bu sözüyle bir evet. ircayı kastetmedi ...malumdur. Evet. Evet. Yani Hanefiler özellikle bu konuda çok serttir. Şirk evet. sebebiyle tekfir konusunda... ...Hanefiler oldukça serttir. Benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, şimdi burada... Ha ama sen yine lafız şey diyorsun yani bu lafzın kullanılmasına gerek yok. Kayda ya. Evet. Kayda koyuyorsun ve kendinden evet. sonra kaydeler devamlı Selef bunu kullanmamış. Şeyh Hı. Abdülkadir bin Aziz El Cami'de diyor ki Selefin kullandığı bir kayda değil bu. Evet. Tamam. Ve Selef bunu bu kaydeler. Mesela diyor ki İmam Bukhari. Evet. Bunu bakbaşlığa atmıştır. Evet. Şirk olmadığı sürece kaydını getirmiştir. Evet. Bak İmam Bukhari'deki fıkha bak. Aynı bunu başla atıyor. Şirk olmadığı kaydını getiriyor. Evet. Tamam mı? Ama, problemler... Ama e, e, şurada mesela şöyle bir itiraz var. Selef o kadar çok ibare kullanmıştır ki ilk dönemin kullanım, kullanmadı Mesela düşün. Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle mahlukatından baindir demiştir değil mi? Mesela diyelim ki bunun ilk, ilk ilk önce kim söylemiştir? Tartışmalı. Diyelim ki İmam Ahmet söylemiştir. Şimdi İmam Ahmet döneminde olsaydı biz ne diyeceğiz? İmam Ahmet, ey İmam Ahmet bunu senden önce kim söylemiştir? Doğru mu? Evet. O zaman hani e, bunu hani e, İmam Tavi'den önce kimsenin Söylememesi çok bir şey anlam ifade etmiyor. Neden? Eğer İmam, ah e, İmam Tavi'den sonra birileri kullanmışsa ve kabul görmüşse, değil mi? Birileri i̇la, Çünkü ila, aksi yani takdirde sonuçta... mesela İmam Bukhari dedin ya, İmam Bukhari şunu kullanmıştır. Mesela İmam Bukhari kullansaydı, o zaman İmam Bukhari'nin döneminde konuşuyorduk. Düşün, ne diyecektik bu sefer? E, İmam Bukhari'den önce kim? Tabii ki bunun bir başlangıcı olacak. Ama, Anlatabiliyor yok, muyum? Önemli yani... olan içerisine doldurulan anlam. Ha, orada ben de dedim ki problem yok. Sen de dedin ki orada lugati olarak problem var dedin. Doğru mu? Dedim ki işte zem kelimesi burada nekir olarak gelmiş, nekira da umum ifade eder. Dolayısıyla da bu şöyle şirk bir vehim verir. şirk küfür içine. Ben de ne dedim? Her Kelime kendisi yakında kullanılır. Dolayısıyla bu örfü anlam olarak biz alacağız. Selefin örfünde bu bölü ise örf lugata mukaddemdir. Doğru değil mi? Evet. Örf lugata mukaddemdir. Dolayısıyla örf lugata mukaddem olduğu için bunu kullanmanın hiçbir problemi yoktur. Çünkü selef o kadar ibare kullanmıştır ki bak Allah Azze ve Celle'nin haddi vardır ifadesini kullanmıştır. Allah Azze ve Celle mahduttur. Bak bunu kullan. Lehu hat Şimdi lehu hat ibaresi nekira mıdır? Umumdur. O zaman haddin iki, anlamı, iki, iki anlamını da kapsar. Bir bidat anlamını kapsar bir de hakiki anlamını kapsar. Ama selef icma etmiştir Şeyhul da dediği gibi had kelimesi kullanılabilir. İçerisinde batıl anlam ol, olabilme Hayır. ihtimali olur. Demek Merhaba. ki selefin indinde örfünde eğer bu bir oturmuş bir kelime ise bir problem ifade etmez. İstediği kadar yanlış olabilen bir anlamı olsun. O yüzden mesela birçok şey vardır, ıslah vardır Selef'in kullandığı. Batıl olabilme anlamı da vardır. Selef ne yapmıştır? Demiştir ki biz bunun içerisini böyle dolduruyoruz. Dedikten sonra istediği kadar batıl olabilme bir anlamı olsun. Hiçbir şey ifade etmez. Selef'in içini doldurduktan sonra Hiç, hiçbir problem evet. yok. Ee, <gülüyor> i̇kisini farklı görüyor musun? Mebaniler dediğin için emrin... Ben de bir hakkını helal evet. bir kağıt kalem alabilirim ta, ta. sana zaten. Şöyle Çünkü bazen mesela şimdi biliyorsun sen benim usulümü sevmiyorsun münazara. Yok, <gülüyor> ben de senin olmaz, usulünü sevmiyorum ama ol. neyse. Senin istediğin gibi <gülüyor> muvaffaket ediyorum sana. <gülüyor> Tek kaleme şey yaparsın. Hatta Şu... ben sana e, e, e, şeyde özel olarak ara bila, bila, konuşalım yani. Münazara da asıl usulünün ne olması gerektiğine dair. Tamam. Ee, bir de su alayım. Sana Getireyim zaten. inşallah. Tamam. tamam istersen durdur. Onu. Evet devam edelim inşallah kardeş. Evet. Şey soracaktım ben. Bu günah sebebiyle tekfir kaidesini açıklarken internette de dinledim. Mebaniler. Evet. Konusu geçti birkaç kere. Mebaniyle de kastın şu telefonu kapatayım. Dört bir. şey olduğunu söyledim. Namaz, oruç kaça, söyledim. Yani. şey ayrımı var mı? Ee, emrin tamamen terkiyle Nehyin yapılması dinde farklı mıdır? Mesela Allah Subhanahu ve Teala bir şeyi emrediyor. Ben bu emri tamamen terk ediyorum. O emri hiç yapmıyorum. Bununla bir şey nehyediyor Allah Subhanahu ve Teala. Biraz önce senin dediğin gibi mesela içki içmeyin, zina etmeyin, adam öldürmeyin. Nehyi devamlı yapıyorum. Bu ikisinin dinde farkı var mı hüküm açısından? Şöyledir. Ee, şimdi ehli sünnette bunun şer'i ismi la zahirle batının telazumudur. Yani ayrılmazlığıdır. Yani aslen, mesela nehi cihetinden ele alalım. Aslan şöyle bir Müslüman e, görülemez. Tüm nehileri terk eden, e, e, irtikap eden, yapan. Bu mümkün değil. Çünkü edilenlerden bir tanesi Allah'a küfürdür. Evet. Doğru mu? E, dolayısıyla sadece bunu bile yapsa nedir? Muayyen kafirdir. Cehaletin dahli yoktur mesela Allah'a küfüründe. Muayyen olarak şahıs kafir olur. Keza alay olduğu kendi cihetinden de bilinen bir insanın. Mesela düşünün bir insan bir alay ediyor ve onun alay olduğunu biliyor. Yani mesele zatı itibariyle alay. Bunu biliyor ve bunu dine karşı yöneltiyor bu alayı. Bunlar da e, kesinlikle e, özür e, söz konusu değil. Dolayısıyla hani nehirle emir baktığın zaman tamamıyla iki tane mücmel bir ifade bu soru olarak. E, ve baktığın zaman Selef de hiçbir zaman böyle bakmamıştır. E, emirle ile nehi aynı mıdır farklı mıdır? Selef şöyle bakmıştır. Zahirle ba batının telazumu şeklinde bakmıştır. Mesela emir. Yine keza... E, sorunun mücmerliği emirde de çıkıyor karşına. Yani kesinlikle şöyle bir şey olamaz. Yani Allah'ın emirlerini tamamıyla terk eden bir insan, bir Müslüman. Mümkün değil. Çünkü Allah'ın emirlerinden bir tanesi Allah emirlerin Allah'ın emirlerinden bir tanesi Allah'a şirk koşmamaktır. Evet. Allah'a küfür etmemektir. Bu da emirdir. Bak nehi Allah'a küfür etmek ney yanılmış? Allah'a küfür etmemek emir olmuş. Bütün bunların hepsi o yüzden mücmer kalıyor. O yüzden Şeyhul İslam her zaman şunu söyler. ehli sünnet amelleri yapmayı veya terk etmeyi E, zahirle batının ayrılmazlığı cihetinden ele alır. Dolayısıyla ben e, senin cevabına e, bu ışık altında şöyle cevap veririm bakayım. Nehyedilenlerle emye, emredilenler hepsi kendi arasında nispidir. edilen ni, yap, yap, şeyin yapılması, edilen şeye göre değer kazanır. Neyse o ona göre değer kazanır. Dindeki hükmü ona göre ele, ele alınır. Emredilen şeyi de terk etmek aynı şekilde emredilen şeye göre değer kazanır. Eğer bu emredilen şey Ee, mesela ana babaya iyilikse hayatı boyunca insan onu terk ediyorsa ana babaya yani terk etti gitti ana babasını hayat boyunca bak bu bir emredilen şey değil mi? ama mesela bunu ne? bu emri terk ettiğinden dolayı yapmadığından dolayı diyemezsin. Nehi de aynı şekildedir yani mesela ee, birisine sövmek nehyedilmiştir diyelim sen hayat boyunca sövsen yani, hayat boyunca ee, sö ee, sövsen de Hani yine e, Rüzgar'a şey belki yine e, bir var küfür. Çünkü işte Rüzgar'ın sahibi kastedilirse falan hani bu evet. rububiyet cihedi kastedilirse. Ama diyelim ki yani en basitinden bir olay yani o, o, o bir çocuğuna tokat atmak neyilmiş. Hayat boyunca tokat atsan çocuğuna. Mı? O yüzden Şimdi. el-i sünnet böyle bakmıştır yani. Ben senin söylediğinde ben böyle cevap veriyorum. Ben bunu sormamın veya bunu aşmamın sebebi şuydu. Şimdi mesela haricilerle ilgili. haricilere anlatan, Milel ve Nihal kitaplarına baktığımızda, yani böyle alıntı kitaplarına değil de, hariciler, günah sebebiyle tekfir eder, emri terk etmek sebebiyle tekfir, haricilerin vasfı değildir. Çünkü ehli sünnetten ülema da, emri terk sebebiyle tekfir etmiştir diyor. Ben burada anlıyorum ki bu ibarede, böyle çok ibare vardır hariciler evet. kısmında, yani hariciler tanıtırken, ben anlıyorum ki, demek ki bir günahın işlenmesiyle, bir emrin yani farzla haram farklı. Evet. Tamam. Yani bu ibarede şunu söylüyor. Bu ibarede şunu söylüyor. Ben seni dinliyorum bu arada. Not tabii. tabii, tabii, tabii. Bak, tabii. Yani demek istiyor ki hariciler haram sebebiyle tekfir eder. Ama emrin terki sebebiyle tekfir ehl-i de vardır. Nitekim bakıyoruz biraz önce senin dediğin gibi mebanilerin terkinde tekfir etmişler. Bir de şöyle bir ibare okudum. Ee, İshak bin Rahüye'den. Diyor ki kim Allah'ın kendisini emretti, Allah'ın indirdiği emirlerden bir tanesini tamamıyla tekfir ederse, şey tamamıyla terk ederse, onun vücubiyetini ikrar etse dahi kafirdir. Mesela ana baba iyiliği ne yapıyoruz bu cümlede? İşte o biraz önce sana onu örnek verince ben onu düşünüyordum. Ya işte problem. Allah'ın bak... indirdiğinden bir şey diyor. Orayı nasıl dolduruyor bilmiyorum ya işte yani. İşte bak problem burada kaynaklanıyor ha. kardeş. bak. Şimdi bak dikkat et. Milal ve Nihal sahiplerine bak. Arasından kim selefi ahi bunların? Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Ebu Hasan'ın eşariyi bile alsın değil. Mutlak selefiyet yok. O yüzden, bak, evet, o yüzden bak sen şimdi Ardül cehlin sahibine bak. Ardül Cehil sahibi bu e, ala erraşittir. Bak adamın cehaleti nerede ortaya çıkıyor? Şimdi bak ahi. Senin karşında bir ümmet var ve bu ümmet 73 fırkaya bölünmüş. Ve herkesin Her fırkanın kendine göre bir ıslahı var. Tamam. Bu ıstılah cihetinden meseleyi ele aldığında onun ıslahını kendi ıslahını örtüştürüp yani bak ben bir ibare kullandım şu fırka da o ibareyi kullandı o da benim gibi düşünüyor dediğin zaman problem. Çünkü o fırka o ıslahı neyle doldurmuşsa onun sözü ona hamledilir. Yani düşün bak ben usul kelimesini kullanıyorum. Sen de usul kelimesini kullanıyorsun. Ben de diyorum ki ce, e, usul meselelerinde cehalet özür değil. Sen de geliyorsun bana diyorsun ki usul meselesinde cehalet özür değil ama sen farklı bir fırkasın. Ben de diyorum ki bak Murat benim gibi düşündü diyorum. Çünkü o da dedi ki usul e, akide de usul e, meselelerinde cehalet özür değil. İyi de Murat Usulün içerisinde başka bir anlamla doldurmuş. Şimdi Ardur Ceher'in sahibi diyor, Karafi'den getiriyor. Hambel alimlerinden bak şöyle de diyor. Molla Ali'ül Kari'den getiriyor. Bak işte onlar zahirle kafiye ayırmış. Usulü dinle furu'udin. Halbuki baktığın zaman hiç dikkat ettin mi? Eşariler veya maturdiler usulü dinle dinin içerisinde neyle doldurmuş? Neyle doldurmuş biliyor musun Akhi? İlahiyat meseleleriyle doldurmuş. İlahiyat meselelerinden de kastı ne? Cevher, Aras. Onların dinindeki... Usul meseleler budur zaten. Rububiyet. Onlar için çok daha geri planda zaten e, konu başlığı olarak özel bir dert edinmemişler bunu. Dolayısıyla sen cevher araz meselelerinde cehalet özür değildir. Yani bu isim sıfat hani sen mücessime olursan cehalet özür değildir mantığı var onlarda. Sen onların bu sözünü alıyorsun diyorsun ki bak usulde ne görmediler? Ehli sünneti ne görmediler usulde? E, e, cehaleti özür görmediler. Demek ki bak bunlar da ehli sünnetle aynı düşünüyor. Demek ki bütün fırkalara göre istigasede özür değildir diye ümmetin önüne sunuyor. O yüzden mesela e, burada ilk defa sana söylemiş olayım ben, e, ben şimdi cehalet özrüyle alakalı bir kitap yazıyorum. Bu meseleler, üç meseleyi ele alıyorum. Sadece benim derdim burada e, üç mesele. kitaba az, yoksa biliyorsun tekfir meseleleri. Çok geniş yüzlerce mesele var. Zahir kafir meselesi, zahir ve kafir meselesi, bunun kat'i surette bidat olduğu ve o Ardül Cehil'in İbn-i Teymiye'ye ettiği gibi aslında kabul ediyor sözünün tamamıyla batıl ve safsat olduğu, bunun üzerine değiniyorum. Ee, bu bir. İkincisi e, e, Dünya ve ahiret ahkamı. Böyle bir ah ah ah ahkamın bidat olduğunu söylüyorum. Yani biz dünyada müşrik deriz, Ahiretteki hükmüne Allah'a havale ederiz. Bu mesele. Ee, e, yani üçüncüsü de allah Alem şu an aklımda değil. hasıl Şimdi e, Burada ben Ardül Cehil kitabına e, ve Ferrac'a da şiddetli bir şekilde eleştirilerim var, reddilerim var. Ve en başta da zikrettiğim olay husus bu. Diyorum ki bunlar eşarilerden, maturdilerden delil getiriyorlar. Diyorlar ki bakın bunlar da usulü dinde cehaleti özür görmüyor. Halbuki maturdi ve eşariye göre usulü dinle ilk önce onun ortaya konulması lazım. Ve kitapta buna dair tek bir satır ve cümle yoktur bulamazsın. Anlatabiliyor muyum? Yani bak ben sana geliyorum diyorum ki Allah'ın kullarından masum olanlar vardır diyorum. Doğru değil mi? Bu sözüm Tabii, nispeten Şia'da doğru, değil mi? Şia da söylüyor. söylüyor. Ben şimdi ha, ha. Sonra ama ehlüsinet ne neyle oluyor? dolduruyor peygamberlerle Anladım. dolduruyor. aynı bunun gibi. Anladım. Şimdi bu mesele gelince bak. Milal ve Nihal kitapları böyle geçiyor dediğin zaman bunlar itibar edilmez ahi. Neden? Peki, Çünkü Milal ve Nihal kitapları asıl itibariyle itibar edilmez. Her sözü değil. Selefin kaidelerine vurursun onunla ilgili kabul edersin. O yüzden şimdi Milal ve Nihal kitaplarına baktığın zaman ne yapıyorlar? Peki biz haricileri nereden tanıyacağız? Mesela kimden tanıyacağız? Yok şimdi şöyle yapacağız. Şimdi hariciler o yüzden ne dedim? Bak asıl itibariyle bu cümleyi kullandım özellikle. Asıl itibariyle bunları alırız biz. Milal ve Nihal kitaplarını tanırız. Sonra Selefi ve muhakkik alimlerin sözleriyle tehzib ederiz bun En, e, şey budur. Şimdi aksi takdirde dersek ki, Milal ve Nihal kaynakları bizim için kaynak. E şimdi bunların arasında çelişki var. Doğru mu Ahi? Tabii. Mesela bunların arasında çelişki var. Nasıl çıkacağız? Hangisi hak? Değil mi? Hiçbirisi Allah'ın kitabı. Resul'ün değil. Ne yapacağız? O zaman ehl sünnete bakacağız. Doğru mu? Tabii. Bak yine söylediğime i̇şte döndük yani. İşte Yani evet. Milal ve Nihal kitapları böyle söylüyor. Evet. İsa bin Rahüye, Rahavey veya Rahveh diye okuyorum. Ben kimse Rahviye diyor. Tabii farklı oku. İtilaf var. Sibavveh formatında Rahveh diye doğru gidiyoruz. Biz fark etmez. Neyse. Şimdi ben Milani ve Nihal kitaplarında bu ayrımı gördüm. Arkasından hemen İshak bin Rahveh'den icma iddiasını getirdim. Kim diyor? İbare aynen böyle bak. Bende var. Kayıttan sonra ben orjinal ibareyi gösterdim. Kim diyor? Allah'ın indirdiğinden bir şeyi. Bütünüyle terk ederse. Burada inkar değil bütünüyle terk etmek manzana. Men defa diye geçiyor. Evet. Defa aslında inkar etmek ama ibarenin sonunda onu ikrar etse de geçtiği için biz buna tamamen terk etme manasını veriyoruz. Evet. Kim diyor Allah'ın indirdiğinden tamamını birini tamamen terk ederse evet. tamam mı? tamamen terk ederse icma ile diyor icma ile bu şeydir e, kafirdir. Ben bunu söyleyeceğim ikincisi şu noktayı düşünmeni istiyorum ben. Evet. cehalet özrünü kitabı yazarları bir de şunu getireyim daha. Buradan birkaç şey nakletmek. Umarım daha kolay olur. Evet. Cehalet özrünü anlatan yazar işte Harrafi'den şundan bundan delil getirmiş. Evet. Niye acaba? Tamam <gülüyor> mı? Niye? Bu benim yani cehalet özrü meselesi iktisası alanım. O yüzden söylüyorum. Benim bu konudaki yazıklarım okusan aynı iktirazı bana da getireceksin. Şimdi bildiğim kadarıyla sen usulül fıkıh ilmini kabul eden birisin. Evet. İçerisinde kabul ettiğin, evet. etmediğin yanlışlar var. ama mı? Genel itibariyle usulül fıkıh nedir? Kabul ediyorsun. Evet. Usulül fıkıh ilk ortaya koyanlar kim? Hepsi Tabii ki. Şari. Tabii ki. Hepsi eşari. Yani ya ilk usulü fıkıh il... kitaplarını kitaplaştıran. Bunları kitaplaştıran. Ee, Yoksa usulü fıkı sahabeden başlıyor. Selefle başlıyor. Tabii, Kitap tabii. olarak selefle yani. başlıyor. İmam Şafi'den. Yani sahabede evet. var, tabiinde var. Evet. İmam Şafi'nin Er Risalesi o bildiğimiz anlamda bir usul fıkıh kitabı değildir. Yani bir mesela i̇şte sedd-ü zerai yani. anlatmaz. Evet. İşte umum-haz ilişkisini evet. anlatmaz. Evet. Neyse. Ama daha sonra usulü fıkıh kitapları yazıldığı zaman bunu yazanlar hepsi mütekellimindir. Evet. Hepsi yani bak evet, evet, evet. Ee, şu an okuduğumuz her usulü fıkıh kitabı mutlaka ya onun bir şerhidir ya onun mah şeyi tahsilidir veya şeydir. Şimdi konumuz <gülüyor> şuydu. E, Ardul Cehil yazarının niye onlardan deli getirmesi? Diyeceksin ki bu usulü usulünün bağlıdır. İşte ben onu kabul etmiyorum. E, evet. Tamam yani cehalet özrü konusu. Hayır ben onu kabul etmiyorum ama. Yani et et anlat, yani anlat. sonuçta. Yok hani e, diyorum hani bu bana bir itiraz olmaz anlatabiliyor muyum? Benim dünyamda o yok yani. Yani evet. var veya yok ama evet. E biliyorsun mahkumun aleyhin konusudur. Tamam mı? Evet. İşte vazai hükümler. Evet. Şaireyin bir şeyi evet. bir şeye şart sebep ve mani kılması. İşte manilerde ikra, sarhoşluk, hata, tevil, evet. cehalet özrü getirilmiş ve bütün usulü fıkıh kitaplarında cehalet özrü kayıtları konmuş. Evet. E şimdi senin bunu kabul etmemen için Bundan öncesinin kayıtlarını getirmem lazım evet. cehalet özürü konusunda. Bundan öncesine dair de devre toplu bir şey bulamazsın. Bak şimdi ben sana şöyle evet. anlatayım. Şimdi baktığın zaman dediğin gibi tekfirin engelleri ve şartları. Diyorsun ki bunlar fıkhı babda işlenmiş anlatabiliyor muyum? Şimdi müteahhir bir dönemin gelmesi ve bazı meseleleri fıkıh usulü kitaplarında işlemesi Bizim için bir hücciyet yani illa bu fıkıh usulünün babı şeklinde almamızı zorunlu kılmaz. Yani tabir sayısı diğer bir tabirle yani kelam ehlinin yaptıkları selef babında ası itibariyle umurumuzda değil. Çünkü onlar kelam ehlidir. Bunları fıkıh babına oturtmuşlardır ve onun üzerinden değerlendirilmişlerdir. Ama baktığın zaman şimdi fıkıh usulü çıkmadan önce ehli sünnet dine bir bütün bakardı. Şimdi Şeyhul İslam İbn-i Teymiye bir kere usulü din ve din diye bir ayrımı zaten reddeden bir insan. Mutlak anlamda reddeden bir insan, kelem ehlinin yüklediği anlamla. Selefi anlamla usulü din, tabii ki Şeyhul İslam diyor ki usulü dinden kastın. Eğer din aynı derecede değildirse baş üstüne. Ama din nedir? Bir bütündür. O yüzden bugün biz meseleyi fıkıh babında ele alacak olacak olursak, fıkıh babda bakacak olursak usul bu meselelere. Evet, usul fıkıh babında bakacak olursak. Şimdi baktığın zaman insanı dine sokan veya çıkaran meselelerde de ehl sünnet ne yapmıştır? Mesela hata, tevil bunları yürürlüğe sokmuştur, işleve sokmuştur. Evet. E şimdi dolayısıyla bu fıkıh usulünün bir babıdır konusu mücmel bir ifade. Neden mücmel bir ifade? Şimdi fıkıh usulü babı biz fıkıh usulünden hareketle bazı insanları tekfir edecek miyiz etmeyecek miyiz? Evet yerine gelirse ge edeceğiz değil mi? Evet. E şimdi sen fıkıhtan çıkardın mesele Ne? İnsanın cennetiyle ve cehennemiyle alakalı bir meseleye dönüştürdün bunu. Yani diyorsun ki bak düşün. yani kelam elinin söylediğini söylüyorum. Çünkü onlar dedin sen de onu kabul ediyorsun. Yani bu fıkıh usulünün konusudur Tabii. diyorsun. Şimdi fıkıh usulündeki bir e, meseleyi alıyoruz. Diyoruz ki bu fıkıh usulünün babıdır. Ondan sonra onun üzerinden bu insan kafirdir veya Müslümandır diyoruz. Evet. O yüzden Şeyhül İslam birbirini teminye ne diyor? Diyor ki bunlar dini ikiye ayırmışlardır. Usulü din ve furuuddin. Furuuddin evet. ameli meselelerdir. Usulü din itikadi meselelerdir. Evet. Şimdi fıkıh meseleler Eşittir kelem ehlinin anlatımıyla ameli meseleler. E şimdi baktığınız zaman amelde selefin indinde namazın terkinin küfür olup olmadığı tartışmalıdır değil mi? Yani küfür olduğu cihetinden hareket ettiğimizde. Düşün fıkı usulüyle alakalı bir meseleyi alıyorsun sonra namaza getiriyorsun ve diyorsun ki bu adam dinden çıktı. Kelem ehlinin indinde furu meseleler ameli meselelerdir. Şimdi kelem ehli bu bidatı koymuş. Ve bunu usul fıkha sıkıştıran bidat ehli. Tamam. Ben tutup nasıl bunu fıkıh usulüne has bir konu olarak olabilirim? Kim koyarsa koysun bunu. Çünkü dedi ki bunun geçmişi varsa geçmişini ispatlayacağız. O yüzden biz burada e, asıl niyetimiz, ikimiz de selefi iddia ediyoruz değil mi? Asıl niyetimiz selefi mezhebini tahkik etmek. Şimdi biz diyoruz ki, sen diyorsun ki kim bütün kelam ehli, müteahillerin hemen hemen hepsi, Hatta bunların içerisinde i̇bn Kudame bile Mustafa'yı ihtisar ederken çok fazlaca etkilenmiştir İmam Gazayel'den. Değil mi? Ya onda bile Mustafa Selefi mu? Tabi. Mustafa'nın biliyorsun Ravdatun Nazır. <gülüyor> Mustafa'nın muhtasarı olarak adledilir. Baktığın zaman o bile İmam Gazayel'den Selefi olduğu halde adam birçok yerde etkilenmiştir. Şimdi kelam ehli gelmiş... fıkıh usulü yazmış ve bu tekfirin engelleri işte cehalettir, sarhoşluktur vesaire. bunları fıkıh usulü babına almış. Dolayısıyla bu fıkıh usulü babının konusu. Şimdi bunun selefilikle ne alakası var? Veya ben bunu niçin almak zorundayım? Veya seleften bunun örneği nerede? Yani sele bunu fıkıh meselelere has kılmış. Evet. evet. Şimdi bu meselenin nerede geçtiği önemli değil. Hangi ilmin konusu olduğu da önemli değil. Tamam. Önce cümleme şöyle dedim. Dedim ki Fıkıh usulü, usulü'l fıkı. Şimdi İbn-i Temin, usulü din, furu'uddin ayrımıyla usulü'l fıkıhtaki usul kavramı tamamen farklı. Bu farklı, bu bir. İkincisi bir konunun hadiste, tefsirde mesela birçok konu tefsir usulünün konusudur. İnkar ettiğin zaman kafir olursun, dinden çıkarsın. Böyle bir ayrım yok. Yani bu ayrım yanlış. İkincisi ben dedim ki bak bugün okuduğumuz Bize okutanlar, bize okutanlara okutanların hepsinin okuduğu usulü fıkı, usulü fıkı ben tamamen ilmi söylüyorum. İlmin tamamı mütekelliminden gelmiştir bize. Sen bana hangi kitap söylersen söyle. Son dönemde 19. 20. yüzyılda yazılmış kitaplar değil. Eski okuduğumuz kitaplar. Bu kitaplar ya işte Fahreddin Razi'nin mahsulünün ihtisarıdır. Ya işte Pezdevi'nin usulünün bilmem nesidir. Mutlaka mütekelliminin usulünün Ya ihtisarıdır ya şerhidir ya şerhinin şerhidir ya bilmem nesidir. Şimdi biz bu usulü fıkıh bu ilmi kabul etmişiz. Okumuşuz, öğrenmişiz. bugün en koyu selefi olarak yani bir İbn Utheymin dahi bu bu kitapların dersini yapıyor, dersini veriyor. Biz bu ilmi tamamen kabul etmişiz ama bu ilmin içinde geçen bir konuyu eee bu ilmin tarifiyle kabul etmiyoruz. Sence bu tenakuz değil mi? Evet. Yani Ben bunu biraz şu not alayım şunu. Hıh evet. Ben bunu evet. Yani elbette cehalet özrü meselesinin hangi ilmin konusu olduğu bu çok önemli değil. Sonuçta Allah Resul selef ne dedisi o. Ama ben burada şuna itiraz olarak getirdim. Razi şey eee Ardul Cehenn sahibi. Raşid. Bu cehalet özrünü işte hep eşarilerden getirmişlerken buna itiraz olarak getirim mecbursun. Yani buna mecbursun. Başka yapacağım bir şey yok. Çünkü bu konu orada alınır. Bağlamaz ama. Neden bağlamaz? Az önce söyledim ya. Usulün içini farklı doldurmuşlar. kardeş bak düşün. Mesela biz şimdi icma tartışsak veya kıyas tartışsak Hı. veya istihsanı tartışsak veya mesaliye mursale'yi tartışsak veya haberi vahidlerin sünnetin teşhirdeki konumunu tartışırsak delil olarak getireceğimiz yine bu kitaplar. Başka Ama bak, kitap yok. bu bizim e, konumuzun bahsi değil. Neden? Hayır bak Ne bu kitaplarda fıkıh usulünden getireceğiz biz değil ya mi? O ayrı. Ya, şimdi hani bu, yani senin söylediğin öyle bir cümle oluyor ki bu kitapların yüzde yüzünü çöpe atalım. Hayır o değil. Biz ne dedik? Bak yine başa döndük. Ben ne dedim? Bunların getirdiği şeyler her kaide selefi metotta uygulanır, tehzip edilir. Şimdi sen de biliyorsun ki bu kelam ehlinin Özellikle Mustasfa'ya baktığında yüzlerce konu vardır fıkıh usulünde. Bidattır. Hatta akidevi problemlerdir. Mesela et tahsin ve takbih el meselesi. Bidattır. Şimdi bu fıkıh usulünde geçti diye Murat kardeş. Bunu alacak mıyız? Yoksa Yok. Selefi bir usul mi? Bak yine başa döndük o zaman. Yine benim söylediğime döndük. Ben diyorum ki şimdi Kelem, kelem ehlinin kitabında olması beni ilgilendirmez. Yani benim umurumda bile değil. Neden benim umurumda değil? Eğer bu selefi metot değilse beni bağlamaz. Şimdi bak dedin ya e, mütekellimde e, biz bütün e, fıkıh usulü kitaplarına baktığımızda hepsi mütekellimden geliyor. Evet. Yani bunun bizim konumuzla bir alakası yok. Neden? Şimdi biz bu fıkıh kitapları içerisindeki bir konuyu düş alıyoruz hele ve bu konunun selefi bir konu olup olmadığını tartışıyoruz. Dolayısıyla Ardul Cehlin sahibi Eşari'den delil getiremez. Yani bu fıkıh babıdır. Dolayısıyla ben eşe... Hayır. Sen tabii ki e, istediğin fıkıh kitabından getirebilirsin. Ama senin yüklediğin anlamla onun yüklediği anlam eşit olmak zorunda. Bak hmm. demin bir şeyde ittifak ettik. Ne dedik? İki ayrı fırka. Bak iki ayrı fırka. Özellikle aynı hani şu, şu noktaya e, cevap vermeni e, istiyorum Ahi senden. İki tane ayrı fırka aynı ıslahı kullanmışlar ve ikisi de farklı anlamlar yüklemişler. Ben o farklı anlamı yükleyen insana Sırf benimle aynı lafzu kullandığı di onu diye getir, getirebilir miyim? Yok, i̇şte ben yok onu yok bahsediyorum. Şey Bak Ala'er-Raşid yaptığı batıldır diyorum. Hani fıkı usulü kitabından getirmiş. E tabii ki ondan getirecek. Konumuz o değil ama ben diyorum ki fıkı usulü kitabından getirmiş ve bunların icmasıyla usul meseleleri nedir? İlahiyat meseleleridir. Yani nedir? İsim sıfatın işte tecsim, cevher, araz bunların hakikatleri İşte cevher tek noktadan mı başladı? Yoksa şey e, cevher tek noktadan mı başladı? Bölünmez bir parçadan Bütün akidelerini bina ettikleri husus budur. O yüzden bunların babında, hiçbir mütekellimin kitabında, uluhiyetin anlamı, bak isim olarak demiyorum anlam olarak dahi, uluhiyete dair bir bab başlığı açılmış ve selef gibi bir tavsiye gidilmiş tek bir kitap daha yoktur. Yani Akide'yi genel olarak anlatacaksın ve içinde de Seref'e ayırdığın bir e, şey, e, Uluhiyet Evin'le ayırdığın bir bap olacak mı onu usulü din diyeceksin. Böyle bir şey yoktur dünyalarında. Bırak böyle bir şey olmadığını, bizim şirk dediklerimize i̇bn Hacar Hacer El-Heytemi'den adam delil getiriyor. i̇bn Hacar Hacer El-Heytemi istigaseyi kabul eden bir insan. Kim diyor İbn-i Hacer derse kafir. Heh, <gülüyor> ya sen tutuyorsun ondan getireceksin. O yüzden diyorum ki Murat kardeş, bak bir, Bu insanlar öncelikle mütekellimdir. Yani elimizde onlardan başka kitap yok, umurumda bile değil. Öyle bir girersin ki Şeyhül İslam'ın kitaplarına. Usul İslam alakalı. Onlardan getiriyor Ama bak ne? Bak, Selefe muvafakat eden yerleri. Az önce biz konuştuk. Hakikat mecazı da onlardan getiriyor. Yerden yere vuruyor doğru değil mi? Mesela ben, kabul veya ret hı. ondan bahsetmiyorum. Anladım. Ama Şeyhül İslam İbn Teymiyye onlardan getiriyor. Yerden yere vuruyor. Az önce sana verdiğim e, kayıttan önce sana verdiğim misal el aslu fil emri el vücub. Emirde asulan vacibiyettir. Şeyhül İslam tutuyor bunu. Selefi bir metot olarak bakmıyor. Ve baktığın zaman onlarca böyle Şeyhül İslam'ın mesela kıyasın bazı cüzlerinde, mesela icma meselesinde. Aha diyoruz ya icmadan sen diyorsun ya mesela icmaya dönsek nereden alacağız diyorsun. Bunu fıkıh usulü kitabından alacağız. Ne Bak baktığın zaman mesela ikiye ayrılmışlardır usulcüler. Cumhur'a göre icma mutlaka bir delile dayanır. Evet. İkinci İstin görüş delile dayanmasa da. Şeyhül İslam diyor ki bu mümkün değil. İcmanın delile dayanmamasını hani ihtilaflı bir mesele görmüyor. Mümkün değil. Çünkü neden? Bir ümmet bir konuda icma edecek ve onun delili olmayacak. Şeyhülislam diyor ki şöyle deyin. Biz onun delilini bilmiyoruz. Ulaşamadık. Ulaşamayabiliriz. Çok böyle ilmi bir mesele olduğu için delilini anlayamayabiliriz ama mutlaka bir delili vardır. O yüzden Şeyhülislamın bunlardan bu, getirmesi Hayır. Mütekellimin metodu da bu. Nasıl? Yani icma konusunda Şeyhülislam aynı mütekellimin i̇şte, gibi düşünmüş. He, hayır, hayır, hayır. Mütekellim selef gibi düşünmüş de İbni Teymi onu kabul ediyor. Çünkü ilk selef ben onu anlatmaya çalışıyorum evet. Murat kardeş. Bak, yani he, he, he, şimdi ters baktığımız zaman olay olmuyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bak, mütekellim umrumuzda olmaz bizim selefe muvafakat etmediği zaman. Yani istediği kadar fıkıh usulü kitabını onlar yazsın. En basitinden şu anki tefsir selefi tefsire göre daha çok olmaya başladı değil mi mütekellim tefsir? Ama baktığınız zaman şimdi adamlar öyle taksimatlar getiriyor. Yani bak mesela şeye Ebu Hayyan'a %90'ı Iraptır kitabın. <gülüyor> Doğru değil mi? E baktığınız zaman şimdi müteahkirler aşırı derecede fıkıh, şey aşırı derecede tefsir yapmışlar. Biz onların hepsini alacak mıyız? Yoksa o tefsirler selefe muvaffakat ediyor mu etmiyor mu ona mı bakacağız? Müteahkirin tefsirinin karşısında selefin tefsiri var değil mi? Vardır. Tamam. Ha. Şeyin karşısında e, mütekelliminin Usulünün karşısında. Selef'in usulü var mı? Kitap olarak mı söylüyorsun? Kitap Anlam olarak. olarak mı? Kitap olarak yok. Yok bizim konumuz o değil. Kitap değil. Yani şimdi adam iki cildin arasına sıkıştırmış diye mi biz ona itibar alacağız? Mesela o değil. Bizim için hakikat nesne değildir Murat kardeş. Nesnenin içerisinde olan anlamlardır. Doğru değil mi? Nesne atarsın sobaya yanar. İçerisindeki anlamlardır biz ilgilendir. Bu anlamlar Selef'te var mı Murat kardeş? harfiyen var mı anlamlar? Var. Çünkü neden? Zaten kitap sünnetten alınma fıkıh usulü. Bunları getiren, uygulayan kimdi? Sahabe. Sahabe baktığın zaman Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam e, bu biliyorsun kendi nefslerine zulmetme olayı değil mi? Evet. Mesela e, hangimiz kendi nefsine zulmetmedi mi diyor. Sahabe ne alıyor bunu? Bak nekira yani. nekira gelmiş burada. Umum ifade eder. E, fıkıh usulü adam sinir. bunu e, iki tane kapağa basmış, İtalyan kağıda basmış, mürekkep getirmiş. Tek fark bu mu? Değil. Yani bizim için bizi ilgilendiren seleftir. Evet. O yüzden bütün bugün kelam ehlinin ortaya koymuş olduğu bütün kaideler biz bunların hepsini alırız. Selefi bir metot içerisinde değerlendiririz. Aldıklarımızı alırız, almadıklarımızı tehzib ederiz. Evet. O yüzden Ala er yaptığı tamamiyle selefi metodun dışındadır. Neden? Evet. Çünkü sadece isim olarak muvafakat etmiştir. Bak, bir de hani az önce E, i̇kimiz de güldük ona. Heytemi'den getiriyor. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi ben e, tamam fukuh usulünden getirmiş alalım. Olmaz. O zaman evet. şunu sorayım. İlk usul kitapları yaklaşık işte hicri 100. yüzyılda İktilak var evet. Tamam 100, 110 120. Evet. Mönütekellimi O günden bugüne kadar Evet. O günden bugüne kadar. Dedik ki biz bu usul fukuh kitapları mesela bakalım şurada hemen <gülüyor> e, hatta geçen nerede bizim Hanzalan'ın bir dersini dinliyordum o da diyordu buna. Buna hmm. değiniyordu. Bak mesela evet. Lüfte <gülüyor> mesleği. Bak. mütekellimin metoduna göre Abdulcab var. Ebu'l Hasan el-Basri, İmamü'l-Haramân el-Cüveyni, Gazali Fahruddin Azamidi. Evet. Tamam mı? İşte Bunlar fukaha meslene göre yazılmış diyor. Kerhi, Cessas, Debusi, evet. pezde Bunlar da evet. şey. Şimdi sen biz usulü fukı kitaplarındaki şeye bakacağız dedin. Bunu Selefi metotla anlayacağız. Tabii. Böyle bir çalışma var mı 14 asır boyunca? Bak. Şimdi yani şunu, şunu mesela kullanalım. ben Hicri e, miladi 1300-1400'de yaşıyorum. Selefi evet. bir menhece sahibim. Mesela Selefi menhece sahip kim? İbn Kesir diyelim. İbni Kesir'in usulüne bak. Hadisteki usulüne, fıkıh usulüne değinir yine mütekellimin de. Tamam mı? Şimdi bugüne kadar bitireyim inşallah. Bugüne kadar niçin hiç usulün fıkıh, mütekellimin yazmıştır. Bunun içerisinde sapkınlıklar, yanlışlar vardır. Biz bunu selefin metoduyla anlayacağız diyen kimse çıkmamış. Niçin bir usul getirilmemiş? Bak. Anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi bizim bizim eee konumuz Kitapların içerisindeki konulardır. Doğru mu? Evet. Yani insanların ne yaptığı önemli değil. Baksana çok basit cevap vereceğim. Evet. Bu ümmette gel gelmiş bir taksir olmuştur. Birileri bunu üstlenmiştir. Kısmen çalışma yapmıştır. Tamam. Ama bu ümmette bir taksirdir. Evet. Birileri tutup yazmamış. Tezzip eylememiş. Ki var. Mutakillerden de örnek veririm sana da. E, vereceğim. Onu aklına tut bana tekrar sorabilirsin. Ama diyelim yok. Yani bunun bizim bir konumuzla bir alakası var Tabii mi? var. Ne gibi? Ümmet... Bunun zıttı, ümmet bunu kabul görmüş demektir. Bak, eğer reddedilirse konularını, konularını mı kabul görmüş? Her Tabii, konusunu. Yani her her, her konusunu harfiyen deyip. E, tamam, işte ona döndük, yine başa döndük. Demek ki biz ha. başa döndük. Yani yine Murat kardeş, bak yine başa döndük. Ne? Demek ki kabul ettiğimiz konuları biz alacakmışız. Tamam. Bak yine başa döndük. Yani ben diyorum ki o zaman Allah er kelam elinden almıştır. Bak, eğer Murat kardeş nesneye Hayır, takılırsak durdur dur, dur dur Bak, nesneye konu karıştı. Özürlerim. Şimdi itiraz ettiğimiz konu Ali er-Râşidin Ali er-Râşidin eee Ardu'l-Cehil'de kelam ehlinden almaz. İtiraz ettiğimiz bu. Hayır, itiraz demeyiz. Buna itiraz demeyiz. Kelam ehlinden de alır. Biz Usulü'l-Fıkh kelam ehlinden alırız. Ben Oseymi'nin eee usulünü okutuyorum. Tamamen kelam ehlinden almış. Bak, usulün sonu. Usulü'l-Fıkh bitireyim inşallah. Ha, ama şunu diyorsam ben burada seninle hemfikirim. Biz Usulü'l-Fıkh alacağız. istediğimiz kişiden alabiliriz kelam ehlinden de alabiliriz yani kim yazdıysa biz ondan alabiliriz ama bunu selefi bir alacağız diyorsan o zaman ben de derim ki bak. derim ki Ali Erraşit e, cehalet özrü meselesini usul kitaplarından yani mütekelliminden almıştır bu eleştirilemez selefi metotla almıştır bana göre bu da eleştirilemez burada bir eleştiri yok bak şimdi evet Yani deminden beri bizim konuştuğumuz şu nokta var. Biz hiçbir zaman bu kitapların içerisinden fıkıh usulü okunmayacak diye bir şey söylemedik. Evet. Bizim meselemiz ne? Yine başa dönüyoruz. Bizim meselemiz bu türlü kaide ve kuralların selefi metoda göre alıp değerlendirilmesi, selefe muvafakat edilen yerlerin alınması, selefe zıt olan yerlerin evet. reddedilmesi. Bir insan... Bu kitaplardan sırf bu fıkıh usulü kitapları kelam ehlinden geldi diye bu kitaplardan bir kayda alırsa ve bu kaydede ve bu iç, iç, içi, içi doldurulan bu anlamda selefe terse bu reddedilir. Doğru mu? Evet, evet. Şimdi dedin ki ben Ala Erraşid'i hatalı görmüyorum. Ben dedim ki Ala Er Raşit fıkıh usulü kitabından alınmış. Fıkıh usulü kitabından alınmış. Bizim böyle bir itirazımız var mı? Fıkıh usulü kitabından alamazsın. Yok. Anlam var. dedi ki Fuku usulü İlk kitabından, bir fıkı usulü kitabından aldıkları, fıkı usulü kitabından aldıkları bu ibarelerin içerisinde doldurulan anlam selefe ters. Mesela cihal et özüne ne ters ki? Yo, şimdi şu usulü dini getiriyor dedik ya, usul ve furu meselleri, zahir ve kafi. Bunların indinde zahir ve kafi, usulü din meselleri, ilahiyat meseleleri. bunlar da anlaştık değil mi? Evet. Şimdi dolayısıyla bunlara göre bu mesellerde cehalet özür değil. O zaman Senin getirdiğin konu farklı. Onların getirdiği konu farklı. Onlar usulün içerisini başka bir anlamla doldurmuş. Sen usulün içerisini başka bir anlamla, anlamla doldurmuşsun. Peki onlardan nasıl getirirsin? Ben yani bunun cevabını bekliyorum Murat kardeş sende. Bak, i̇kisi Hı. farklı anlam doldurmuş. Allah Erraşit nasıl getirebilir onlardan? Şimdi ikisi farklı anlam. Ben yani aşağı yukarı ilk dönem yazılan usul kitaplarından Tea gazaliye kadar, Şatibi'ye kadar usul kitaplarında cehalet maddesini inceledim. Ben de oradan delil getirdim. Burada bir ittifak vardır. Ümmetten hiç kimse işin bu kısmına hiç itiraz etmemiştir. Hiç itiraz etmemiştir. Çok da önemli değil. Aslında bugünkü oturumumuzun mevzuda bu değil de. Konu konu açıyor. sohbet ediyoruz. Devam ediyoruz. Problem yani değil. Yani. Daha bunun ikinci, üçüncü dersesi olur. Her zaman önemli. oturuz tamam. yani. Problem değil. Hasıl kelam çok da şey yapmıyorum. Senin... bakış açın tutarlı bir bakış açısı açısı. Çünkü mecbur usulü fıkıh kitaplarını karıştırmamak zorundasın cehalet özürüne. Çünkü karıştırdığın zaman diyecek bir kelime kalmıyor. Diyor ki cehalet ancak bazı durumlarda bazı şartlarda özel durumlarda e, mazerettir. Yüzyıl iki yüz, üç yüz, beş yüz yani te işte bin yedi kadar, bin altı kadar kasimiye kadar gel, Şevkaniye kadar gel. Aynı ibarler vardır. Aynı ibarler. Cehalet aslen bir özür değildir. Hayır. Kimse cahilliği sebebiyle mazur değildir. Ancak şu şu şartlarda tıpkı ikrah gibi, tıpkı sarhoşluk gibi. İslam öyle garip ki, o kadar çok şey gelmiş ki yüzlerce sene bidat olarak evet. devam etmiş. O kadar çok şey gelmiş ki. selefi ki... gayr. Mesela en basit. Murat kardeş. Yani bu mantıkla yaklaştığınız zaman hakikaten o kadar kısır bir döngüde bakın aynı başa dönüyoruz. Şimdi e, mesela bak e, hakinler her time ben az önceki sorunun cevabını alamadım. Mesela şimdi Ala er Raşit. Fıkıh usulünden getiriyor ve içerisini batıl anlamla doldurmuş o fıkıh usulü. Bunda da ittifak ettik. Yok ettim. yok. Ha? Batıl anlamla yok. Yok. Ha cehalet Uyduk O zaman ben şurada Şurada kısa bak ha. Allah için yani anlaşılsın diye ha. yanlış anlama bir soru cevap olması lazım kısaca. Ha. Şimdi ben sana söylüyorum. Bu kelam ehli bu usulün içerisini neyle doldurmuş? Az önce ittifak ettik ki. Usulü dinde mi? Usulü evet usulü din, din meseleleri zahir hafif meselelerini biliyorsun getiriyor Onların ya. Onların seleften ayrılmışlar orada. E tamam nasıl onları getirir? Ha. Konumuz o. Bak, Bunun cevabını istiyorum. Nasıl? Senin Sen dediğin ki ettin, isabet etmiş dedin değil mi? Senin itiraz ettiğin cehalet özürü değil. Tamam mı? Cehaletin dinin asılları ve dinin ferleri diye ayrılması. Buna ben de katılmıyorum zaten. Benim konuştuğum konu bu değil ki. Benim konuştuğum cehalet özürü meselesi. Hayır, bak dinin şimdi. asılları ve ferleri ayrımına zaten Selef böyle bir ayrıma gitmiş mi? Yani Gitmemiş. şimdi biz az önceden deminden beri... Cehalet özürü ne konuşuyorum ben? Evet, bu bak, ikisi farklı. Bak, şimdi deminden beri Cehalet özürü konusuyla Dinin asılları ve ferleri farklı. Hı. Tamam mı? Ferraç olsun. Ali Erraşik olsun. Yakından bir ilişki var ama. Tamam mı? Burada şeye gidiyorlar. Ama biz böyle bir ayrıma hiç gitmedik. Usulü evet. fıkıh kitaplarına da gitmiyor. Evet. Emin ol. Usulü fıkıh kitaplarına da gitmiyor. <gülüyor> Mesela der ki meşhur hadisin olduğu yerde cehalet mazret değildir. Meşhur hadis olması usulü din midir? Furu mudur? Furu odur. Bak yani usulü fıkıh da gitmiyor. Hı. Ben burada başta dediğim gibi ne Ferraç gibi ne de Alaar er Rashid gibi düşünmüyor. Tamam. Ee, işin aslı onlar bu ayrımı da usul kitaplarından almamışlar. Usul kitaplarında böyle bir ayrım yok. Bak şunu evet. söylüyorum Murat kardeş. Şöyle tekrarlayayım. Alaar er Raşit usulü dinde usulü din ve furuu'u din diye bir ayrım var. Veya usulü evet. dinde özürdür, furuu'u evet. de özür değildir Değil, derken. Tamam. Bu kitapların sahiplerinin sözlerini Hayır, getirirken. He? Oradan getirmiyor. Yok yok mesela bu karafiler bunlar nedir? Bakana sana bunu nakil ederim. Var mı Arud el Cel? Burada Arud el Cel yok mu? Yok ben şey Ebubedeyi şey hediye etmiştim. Ha neyse. Ebubedeye vermiştim ben onu. Bak. Şunu bak. Bir sürü kelam ehlinden zahir hafi usul furu meselelerini getiriyor. Şimdi bak Ala er-Rashidin usulü'd-din ve furu'u'd-din diye taksim edilmesini kelam ehlinden getirirken isabet etmiş midir etmemiş midir? Bak. Bunu soruyorum. Evet. Şimdi sen dedin ya onlardan tabii ki onlardan getirecek dedin. Onlardan getir. Cehalet özrü. Konumuz cehalet özrü olduğu için ben cehalet özrü neyin konusudur? Tamam. Bak usulü din ve usulü din ayrımı usulü fıhın konusu değildir. Hiç girmemişler de buna. Tamam ha kitabın birkaç köşesinden usul kitapların birkaç köşesinden Kitap bir şey. Kitap baştan sona budur. Nedir? Tamam. Usulü dinde cehalet edeyim, özürdür. Furuuddin'de cehalet özür değilim. değildir. A, e, ben bir kitabı okudum. Bak. Hatta tercüme ettim ama basmaya bak, gerek bulunmadı. Şimdi durmadım. şöyle var. Zahir kafi e, diye ayrım e, e. yapıyor. Doğru mu? Biliyorsun değil mi? Evet. Zahir kafi diye. E, bunu herkes yapıyor. Ha. Kim yapmıyor ki? İşte İbn-i Recep el-Habbi'nin senefini istiyor. Onu onu demiyor. Konumuz mi? o değil. şimdi. Dedin ya cehaletle alakası yok. Ben şimdi size cehaletle alakasını anlatacağım. Şimdi bak. ala er Usulü din diyor, diğer bir ismi zahirdir diyor. Zaten biliyorsun birkaç evet. tane ismi var. Bir ismi evet. el-ma'lumu mineddini biddaruradır değil mi? Evet. Bir, bir ismi usulü dindir. Bir ismi zahir meselelerdir. Bunların mukabilinde olanlar da nedir? İşte hafi derler. E, tam el-ma'lumu mineddini biddaruradır olmayan derler. Hayır, vesaire yani. ha. El-ma'lumu mineddini derler vesaire içerisinde olurlar. Evet. Şimdi ne diyor ala er-raşid baştan sonra? Sana bizzat ibarelerini de nakledeyim. el bir mineddini biddarurada cehalet özürdür. Usul-ü dinde cahalet özür değildir. Furuu'd-din'de cahalet özürdür. El-malum mined-dini bi'darura meselelerinde cahalet özür değildir. Hah, orada değildir. Tamam? He. Şimdi usul ve furu diye zahir ve khafi diye ayırıyor. Doğru mu? Şimdi zahir meseleleri de ayırırken zahir meselelerde cahalet özür değildir diyor. Khafi meselelerde cahalet özürdür diyor. Sonra zahir ve khafi veya usul ve furu veya malum mined-din gayr-ı malum mined-din bi'darura derken gayr-ı selefilerden delil getiriyor. Biliyorsun içerisinde gayri selefi ve gayri selefiler var. Şimdi gayri selefiyi getirirken bak bunu cehaletle iliştiriyor. Şimdi sen diyorsun ki cehaletle alakası yok. Ya Zaten kitap bununla alakalıdır. Hı. Anlatabiliyor muyum? Yani sen nerede cehaletle alakası yok dedin burada. Şimdi zannedersem okuduğumuz veya incelediğimiz kitaplar ya farklı Hı. ya da e, farklı bir gözükle inceledik. E, tekrar edeyim ben. Çok da uzatmanın anlamı yok bu konuyu. Yani cehalet özrünü tartışmıyoruz. Bir adamın bir kitaptan delil. Evet. Şimdi ilk cümle şuydu. Cehalet özrü kitabında Cehalet özrü kitabında eşarilerden delil gelmesi. Selefi olmayanlardan delil gelmesi. Usul, benim, usulü din ha, olarak evet. Benim de itirazım e, mecbur bunlardan getirecek. Bu bunun konusu. Konu buradan gitti. Ee, cehalet, Unutulmasın benim de itirazım evet. neydi bunun sırasında? Ben dedim ki bunlar bu meselede bidat ehlidir. Selefe muhaliftir. Zırvalamışlardır En başta hayır, ala usul kitaplarda böyle bir ayrıma gitmemiş ki. Yok yok şöyle şöyle. Hayır. Yani ee, bakın ee, ben buradan bulabilirsem inşallah. Mesela ben ilk dönem usul kitaplarında ilk dönem usul kitaplarında tamam Cehaletin tanımı ee, veya ne bileyim, misal hiçbir hemen inşallah. Ben sana samimi olarak sen bakarken bir şey sormak evet. istiyorum. Hakikaten yani. Murat kardeş neden e, bu kadar müteahhirlere veya keleme eline çok dönmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi? Yok. Ben kesinlikle... Hatırlarsam maide, e, maide mesela 40'lardı konuşurken değil, de aynı şekilde. Hayır müteahhire dönme meselesi değil. Ben şunu söylüyorum. Tamam. Sen bana mesela tefsirde, mesela usulü hadiste, usulü hadiste değil mi? E, müteahhire veya mütekellimine dönme şeyimiz yok. Yok olur Böyle. mu? Fıkıh usulü, e, fıkıh usulü kitapları, usul, hadis e, hepsi konu başlığa atmış. Nasıl yok dersin? Nasıl mesela? E, baktığın yani zaman her... Mustafa'ya. E, özel bablar Us... açmıştır hadis ya, usulüne dair. Daha... Yani. Yani. Şimdi o değil. Alalım o zaman onlardan. Onlardan alalım demiyorum. Ama usulün, bak niye? Usulün fıkı. Mütekellimin koymuş mu? Koymuş. Bak. 14 asır boyunca içindeki birkaç mesele hariç itirazsız okutulmuş mu? Okutulmuş. Bak niye alalım Karşısına ama? Karşısına Selefi çıktı bir tane. Bir kişi yazdı. Tamam. Bunun halinde ikinci bir kitap bilmiyorum ben. Varsa getir. Bak hadis usulünü neden alalım fıkıh e, usulü kitaplarından? Öyle bir şey iddia etmedim mi? Bak nereden alacağız? İlk dönem e, ülemasından bir sürü hadis usulü kitabı getiririz. Yok ki. İbn-i Kesir'in usulü var. Yok yok yok. Ee, senle, e senle şeyden önce biz konuştuk. Mütahhirle mütekaddimin farkı var. Evet. Değil mi? Mütahhirle hadis mütahhir hadis sürücüleriyle mütekaddim hadis sürücülerinin evet. farkı var. Ve muhakkik olan, sağlam olan usul kimindir? Mütekaddimindir. Evet. Nerede mütekaddimde e, usul kitabı takip edeceğiz? Bak, mütekaddim değil. Tamam mı? Kesir. Cık, şimdi mütahhir Biz Mütekaddim hani dedik ya Cah evet. Tadilani, i̇mam Ahmet. Bunların hepsi kavait vesaire. Bunların hepsi bunların indiminde belli. Nerede bu kitaplar? Şimdi usulü fıhı kitaplar ilk dönemde yazılmış. Tamam mı? Sen bana bir şey, usulü fıhı demiyorum. Mütekaddim de nereden? He? Sen bir tane eşari söyle ki usul hadis kitabı yazmış. İşte ben onu sana, onu sana anlatıyorum. Eşari ben yazmamış ki, bak, bunu. Selef bunu bitirmiş diyor, yani. şunu söylüyorum. Şimdi geçmişte Mütekaddim'in yazdığı bir kitap yok değil mi? Mütekaddim'in yazdığı... Hangi konuda? Ya, bizim bildiğimiz... terratibul ilmiye babında yani ilmi tertibatlara ayrılmış bir e, fıkıh usulü kitabı yok. şey. Yok. Hadis usulü kitabı yok. Evet. Hadis usulü kitabı yok. Hiç gelmemiştir hadis usulü. Kitabı gelmemiştir. Biz de dedik ki bak hadis usulü de mütekaddim müteahhir'den tamamıyla daha müteken, mü, e, e, mütemekkindir. Hatta örnek verdik. Mesela hadisi koklayarak sahihliğine, zayıflığına hüküm verirler. Doğru mu? <gülüyor> evet. yani Aynen ha. E şey? Şimdi böyle bir kitap yok dedik, değil mi? Şimdi. şimdi biz nereden alacağız bunu Murat kardeş? Tek cevabım var, tek bir cevabın olacak ney? Evet. Gideceğiz biz onların kitaplarına bakacağız, mütahhirleri ne yapacağız? Tezhib edeceğiz. Bak yine aynı şeyi başa döndük, aynı şeye döndük. Yani ben geçmişte hadis usulünü selef dönemi yazmadı diye ben gidip mütekaddimlere bakıp onlardan almam. tehzib ederim. Şey müteahhirlere bakıp onlardan almam, tehzib ederim. O yüzden yani biz e, sadece fıkı usulünü müteahhirler yazmıştır bizim başka kapı yok. Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Dolayısıyla Ala er bu şekildeki menheci hatadır. Çünkü ahi bak, kendin diyorsun ki bana usulü din ve furuu'u din diye bir ayrım yoksa. Nasıl Ala er gidecek mütekellim kitabından alacak? Yani niye bu kadar müteahhire kelam eline bağlanmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi? Ben bunu sormak istiyorum. İşte ben bunun cevabını veriyorum. Yok evet. öyle bir şey yok yani. Ben en azından kendi şahsıma söyleyeyim. Evet. Usulü fıkıh konusunda benim iddiam şu. 14 asır önce bu kitaplar yazılmış. Tüm ümmet tarafından makbul görülmüş. Hiçbir itiraz getirilmemiş. Tek itirazı bugünlerde bir Ebu Muaz getirdi. Neye itiraz göre, getirilmemiş anlamadım. Usulü kitaplarına. Ha. İçerisindeki fer'i bazı konular tartışılmış. Bak kitap Getireyim olarak inşallah. demiyoruz ama değil mi? Tamam mı? Heh. Yani koydukları baştan işte girdikleri usulü tanımı, arkasından kitap, sünnet, icma, kıyas ilah ahir, arkasından hükümlerin vat'i hükümler, teklifi hükümler olarak ayrılması, işte vat'i hükümlerin sebep şart mani olarak ayrılması ilah ahir. Çok basit ayrımlara gidilmiş. Tamam mı? Mesela bak burada, Bak e, tamam. oraya geçmeden ben... önce şu son cümlende bir şey var dahil. Bak evet. az önce dedik ki bak şurayı karıştırırsak e, Murat kardeş problem olur. Yeryüzünde hiçbir kitap yok ki hemen hemen mutlaka içerisinde hak olmasın. Dolayısıyla şöyle bir cümle zaten e, hata olur. Yani hani diyorsun ya kimse gelip de bu kitapları reddetmemiş. Evet ümmette 1400 senedir Kimse gelip de bu kitapları kökten reddetmemiş. Bizim bahsetmek istediğimiz, bak yine başa dönüyoruz. Bizim bahsetmek istediğimiz bu kitapların reddi değil. Bu kitapların selef akidesinde tehzib edilmesi. Geçmişte kimse yazmasa yazmasın. E biz, yani birileri bunu nesne haline, meselemiz nesne değil. Nesne haline getirmemişse biz mecburuz mütekellim kitabına. Böyle bir şey yok. Sen mütekellim kitabını okursun, tehzib edersin. Bak sen hiç Arap aleminde müteahirlerden bu kitapları tehzib edenleri duydun mu? Yok. Mesela hiç baktın mı İbn-i Teymiye'nin usul fıkıh ile alakalı hemen hemen söyledikleri her şeyi toplanmış kitap haline getirmiş. İbni Bak bunlar var bu bir. İbn-i okudum ben. Mesela şey var. Tamam. El-Cizani'nin yaptığı var. Duydun mu Cizani diye Yok. birisi var. Selefi bir adamdır. Bütün bu kitapları baştan sona almıştır. Özellikle dört kitabı da asıl almıştır. Hem de ne kitaplar biliyor musun? Müthiş Mustasfa'yı, Ravdatun Nazırı. Bunları e, şey e, almıştır. E, Kavati'l-edilleyi, e, Semani'nin. Ee, bir tane daha vardı. Bunları asıl olarak selef, Gayri Selefi tüm babları çıkarıp tezzip edip yazmıştır. Eğer mesele nesne ise yani bu ee, basit bir ee, bakış açısı olur. Yani mesele nesne değil. Hayır, mesele meselelerin mesele değil. Kardeş, yani aslı. ben zannedersem izah edemem. Şimdi şu olur burada. Burada durur. Benden buna kabul ve aret hiçbir tepki göstermediğim zaman bu bir şey ifade etmez. Ümmet bunu kabul etmiş. Yani bugün İbn Useymin Usulü Fıkıh anlatıyorum. Evet. Anlatıyor değil mi? Usulü kitabı yazmış. Bak bugün. Ben usulü Fıkıh dersi verdim. <gülüyor> Meselemiz o değil aslında. Ama bu kitaplarla Meselemiz bu kitap tabii ki meselimiz kitapların reddi değil. Şimdi bu kitapların içerisinde ikinci konu geliyor. Bu kitapların içerisinde. Reddedilecek şeyler. Var. Cehalet özünü incelenmiş mi? Evet. İncelenmiş. Evet. Ben cehalet özünü incelerken bu kitaplara bakabilir miyim? Bakabilirsin. Bu kitaplardan Selefi ee... metoda ters olanları çıkaracaksın. Geliyorum. Ee, bu kitaplardan delil getirebilir miyim? Getirirsin. Getiririm. Ama evet. şartımız Selefi metadolu. Selefi yani. kuran Sünnet evet. ve Selefi uygun evet. Ben bunu yaptım da hatalı olur muyum? Olma. Evet. Şimdi bu kitaplardan bugüne kadar cehalet özrü konusunda bak. Ben inceledim. Mesela bu kitaplarda sarhoşluk tekfirin engeli midir? Engelidir. Bu tartışılmış. Nerede engeldir nerede değildir tartışılmış. İkra tekfirin engeli midir? Engelidir. Nerde engelidir, nerede değildir tartışılmış. Hata. Evet, sen yaz. Ben yo yo sen konuş konuş, dinliyorum ben seni. Şey yap, hani. Yo yo ben dinliyorum seni, ha. yazıyorum evet. Hata. Tekfirin engeli midir? Engelidir. Tartışılmış mı? Tartışılmış. Kek kim almış bunları fıkıh usulü babına? Efendim? Fıkıh usulü babında Devam, kim değerlendiriyor? Devam bitireyim cümlemi evet. inşallah. Ama cehalet özrü 14 asır boyunca Bu kitaplardan sonra bu kitapları anlatan, bu kitaplara tehzip yazan, bu kitaplara e, şerh atan, bu kitapları okutan ülemanın hiçbiri tarafından tartışılmış bir mesele değildir. Tamam. Olduğu evet. gibi kabul görmüştür. Evet. Bak şunu iddia etmiyorum. Bir şey böyle gelmiş, hadi biz de kabul edelim. Hayır. Evet. Bak bir şeyler gelmiş, ümmet makbul görmüş bunu, okutmuş, tavsiye etmiş, üzerine çalışmalar yapmış ve Usulü'l fıkıh kitapları içerisinde cehalet özrüne hiçbir itiraz gelmemiştir. Hmm. Sen bana, hmm. senden başka. Tamam mı? Usulü'l fıkıh kitaplarındaki cehalet özrüne bir itiraz. Mesela e, El e, şey Kuvvetiye yazılıyor şu an. Hmm. Tam da işte 57. iltlemine. Hmm. Ve Selefi Meneş'te Toplanıyor yani. yani. Selefi Meneş'te yazıldı. iddia edilen bir kitap. Ben bilmiyorum. Bak cehil maddesine. Aynısıdır. Hiçbirini kabul etmiyorum ben. Hepsini reddediyorum. Mütakirler de dahil. Selefi olanlar da dahil. Reddediyorum. Atabiliyor muyum? Çünkü bu dünyada mütakirler evet. arasında ittifak yok. Şimdi bak ben sana İbn-i evet. başlayacağım. Bunlara, evet. e, e, bunlara itirazları sunacağım. Ama evet. şunu söyleyeyim ondan önce. Şimdi diyorsun ya bunları almışlardır. Şimdi bak öncelikle şunu anlatacağız. Bunları alanlar kimmiş demek fıkıh usulü babına? Mütekellimler. Evet. Ben diyorum ki mütekellimler benim umurumda değil. Bidat ehlilerdir onlar. Ve onlar fıkıh usulüne öyle şeyler sokmuşlardır ki şirktir, küfürdür. Şirktir ve küfürdür. mesela öyle öyle hususlarda dur et tah eh, et tahsin ve tamam. takbih bunun içinde şirk ve küfür tamam. olan noktalar vardır. Bunu onlardan sonra ülema bu noktaya itiraz etmiş mi? İşte oraya geleceğim zaten. Bak diyeceğim ki şimdi önce meselenin aslını aslında vurguluyorum. Hı. Diyorum ki bu yani tek bizim bahis konumuz ne kalacak? Bu tek bizim bahis konumuz buna itiraz olup olmadığı kalacak tamam mı? Ben oraya geleceğim zaten. O zaman bak ben şunu söylüyorum. Mütekellimler Bunları yazanlar bidat eldir. Şimdi sen eminim şu konuda benimle ittifak edeceksin Yer Yeryüzüne gelmiş geçmiş fıkıh usulü kitaplarından en ilmi olanı demiyorum bak. En ilmi olanlarından, en güçlü olanlarından, en kabul görenlerinden selefi gayri selefi hemen hemen tüm ümmetin kabul gördüğü kitaplardan birisi El Mustasfadır İmam Gazali'nin. Yok. Nedir? Hangi kitaptır? Yani En kabul gören falan yani o kadar büyük bir kitap değil. Hatta, Nedir mesela? Yok. Hatta niye kabul olmadığını özellikle girişte mantık ilmini koyması tamamen iptal ettiriyor. Zaten onu söyleyeceğim. Gazali'nin Gazali'den sonra. Tamam mı? Yani öyle çok ciddi bir değer falan Peki, yoktur. Mesela Amidin'in Hikam. Güzel bir kitaptır. Ta Şatir'in muvaffakattır. İçerisinde şeyler yok mu? Amidin'de. Amidin. şey itiraz etmiş işte burada. Gazali'den o, o, ayrılmış. Şimdi Gazali'ye tamam. ayrıldığı mesela noktayı muvaffakat. söylemiyorum ama. طبعاً Bana göre en mükemmeli موافقة. ياو، أما شنو بن غزالية ااا يرد نقطة يدüşünüyorum. شنو متف بق، موافقاتن içerisinde، امیدین içerisinde، Gazali'nin içerisinde، kelam, söz، veya şöyle söyleyeyim sana Kelami ve منطقی. hatta bize göre akidevi baba girip de onlar göre onlara göre fıkıhı baba dillenecek. Hepsinde bidatlar yok mu؟ Muvaffakatta bilmiyorum. هه هه هه Ben هه okumadım. هه هه هه Bütün bu kitaplarda o zaman yani Mustafa'nın içerisinde mantıki şey olması onu diğerlerinden hariç kılmıyor. Kala, hasıl, çünkü şu, şu kendisinin öncü olmayan bir şey iddia etmiş. Hayır şu, şu anlamda hariç kılmıyor. Kimin de sen şimdi mantıki e, mukaddeme yapmıştır. Bu senin sözün. Evet mantıki mukaddeme yapmıştır. değil. Mantıki mukaddeme yapmıştır. Tamam mantıki mukaddeme yapmıştır. Kimisi de ne yapmıştır? Kelami meseleleri ortaya atmıştır. Onun bidatı mantıki dedir Onun bidatı bundadır. Yani hiçbir kelam ehlinin yazdığı fıkıh usulü kitabı yok ki İçinde bidatlar olmuş olmasın. En basından hangi fıkıh usulü kitabı et tahsin ve takviye el al akliyeyi almıyor? Baktığın Daha zaman sonra, zaten ço çoğu eşaridir. E bunun içerisinde şirk şeyler var. Yani aklın tahzin ve takbih edebileceği, mutlak olarak edebileceği hükümler var. Bu şirktir. Hatta senin e, e, en çok mesela takassus alanın. Allah'tan gayrı teşrik koymanın değil mi? Baktığın zaman bu teşrik koymanın tamam, şey... bir cihetidir. Doğru değil mi? Tabii, tabii, tabii, yani tahsin tabii. ve takbi. E, bütün kitapların içerisinde bu var. E, şimdi ben tutup da yani e, bunları mütekellimler yazmış bizim elimizde. Bu... Bak şunu senin tek e, vurguladığın şey şu. Şunu da ittifak ettik. Bunların içerisinde bidat dolu, hatta şirk ve hatta e, Suud'da bir doktora tezi vardır. E, i̇ki cilt bak adam bin sayfa yazı yazmış bunlar Ve bununla doktora ödülü kazanmış. Hatta bir gün İstanbul'a gelirsen gösteririm. Fıkıh usulü kitapları içerisinde bütün bu mütekellim meşhur. Bidat, şirk, küfür ve selefe muhalif olan sözleri çıkarmış bin sayfa yazı bulmuş. Bak o kadar çoktur. En basitinden Mustasfa'nın ilk sayfaları mantıkla başlıyor. O senin söylediğin hani mantık Tabii, biliyorsun. İlk sayfalarında başlıyor. Ha, ilk, i̇lk konusudur. Yani ondan önce hiçbir konu yoktur. Yok. Yok ilk direkt mantıkla başlıyor. Bunu bilmeyenin ilmine evet, Zaten diyorsun. diyor ki ha zaten usul fakı bunun üzerine bina edilir. Ama biz biliyoruz ki bizimle ittifak ettiği konularda mustasfa meselesi o yüzden hani sen e, şu, şu itiraz yanlış olur. E, en iyi kitap e, şey değildir. E, mustasfa değildir. İllet olarak içerisinde mantık ilminin Hayır, mustasfa söylenmesi, çok illet olmaz. Çok var. Hatta usul fakı çok üfak, var. Hepsine var. Abi diye bak Amidi'ye bak hepsine var. Hepsine var. Hepsine var. Aşırı derecede var. İbn-i Teymiye baktığın zaman i̇bn Teymiye selefe muhalif olan mesela hani az önce konuştuk ya bu hadis usulünün olması. Hadis usulü tamamıyla kelam ehli mantığıyla yazılmıştır. Bu kitaplarda tamamıyla en basitinden mütevatir ahad meselesini ele alalım. Bak şimdi mütevatir ahad meselesine kim itiraz etmiş Ahi? Akide dedelur olmaz meselesi değil mi? Hayır. Tarifine. Tarifine. Bilmiyorum. Bak. İşte hani dedin ya. Ahad'ın tarifi mütevatırın tarifi. He, şimdi bak bu fıkıh usulü etmiş? kitaplarında hemen hemen hepsi bab başlıkları açmışlar. Fıkıh e, hadis usulü yazmışlar. Doğru mu? Hepsi. Hatta biliyorsun Mustasfa başlı başına e, sayfalarca yer ayırmıştır. Hadis ile alakalı. Hmm. Şöyle olursa ne dediler? Mütevatır budur. Aha. Evet evet. Ba, özel Mustasfa özel geniş hatta çok da şey değil yani. Belki 20-30 sayfa 40 sayfa sırf bu konuya yer ayırmıştır. hadis usulüne tariflerini Okumadım yapmıştır. Yani. Hah. Yani, bunların nasıl? Da, ha evet. Bu bunların nasıl okunur? Var mı Mustafa evet. göstereyim sana. Var mı? Ha Türkçesi mi var. Ha, Arapçası yok onun. Türkçesi. Dur. Bakın. Ya, çok da önemli değil Yo, yani vakit, vakit. şey olsun. Kaybetmeme veya kaydı bekletmeme açısından. Yo, durdurabilirsin ben bulana yani. kadar. Bunun içindekiler bölümü nerede? Hemen bugün sana bak. Ben de buradan bakayım inşallah. İçindekiler bölümü nerede? Değil İlk mi? Burada. Tamam. Bak görüyor musun? Daha düzine gelmeden önce bak husun kubu görüyor musun? Onu biliyorum ben Heh. orayı. Bak bu şirk ve küfür doludur bunlar. Zaten evet. orada muhtefak. Ah bak. Dur bir saniye bir saniye. Daha hüküm başta. Bak sünnet. Sünnetin teşliği değer başka. Ya o ayrı o ayrı. Hadis sülüyle de alakalı bak. Tamam mı? Bak. Sani. Şey tevatürün şartları. Tam. Onlar. Onları, konu, şey. Hadis sülü konuları. Görüyorsun. Evet. Yani açmış tamamıyla. Devam ede. Bak. Zaten bu biliyorsun haber vahit evet. o ayrı bir baktır. Evet. Haber vahit vesaire. Şartları. Adalet mütevazı. Bak. Adalet. Sayusunun beş şartından bir tanesi. Bak. Görüyorsun öne almış. Cev tadil. Görüyorsun? Bak. Cehd tadil sebebinin zikredilmesi. Görüyorsun. Ravinin şartları ve sıfatı. Evet. Hadis sunu karşı bap açmış, konu açmış. Evet. Yani yok değil. İçerisinde. Ya ben dedim ki ben heh. hani bilmiyorum dedim. Evet. Yani içerisinde açmış bu bakları. Evet. Hatta e, müsait olduğun zaman biraz da bak göreceksin nasıl kelami safsatalar var içerisinde doldurmuş hadis sunu. Yani Gazel de var. O yüzden yani. yani içerisinde var bunlar. Evet. Hepsinde var ahi bak. Varsa amidi getir, amidi de, de göstereyim. Hepsinde hadis sünne dair ko konular vardır. Baştan sonra ben kontrol etmişim, hepsinde vardır. Bak Türkçesine de ben ilk defa bakıyorum. Şimdi bunların içerisinde hemen hemen hepsi mütevâtirle ahadı tarif etmiştir ve hepsi batıldır. Hatta tamamıyla Resulü devre dışı bırakacak bir tariftir. Şimdi ben soruyorum, onlardan sonra kim bunlara itiraz etmiştir? Mesela biliyor musun hiç kimsenin? Ben biliyor. bilmiyorum. Yani. İşte bak demek ki o zaman Murat Kardeş şöyle bir tez yanlış olur. Hani sen diyorsun ya bunlar cehalet babında. Ee, bab başlığı açmışlar ümmetten kimlere bunları muhalefet etmiş. Aynı şekilde mütevatir ahata da muhalefet etmemişler bu babta yoğun. Ama sen Hayır, arasan şimdi, Sedefe. Dur, ben bir anlayayım da meseleyi. <gülüyor> ahat ve mütevatir tarifinde nasıl bir hata etmişler? Bak şöyle bir kere ahat ve mütevatir ayrımı. Bunların içerisine yüklediği anlamla bu kelem tamam, ehli ve müteahhit şey önce şunu söyleyeyim bidat olduğunu anlatayım. Yüklediği anlamla bidattır. Aslı yoktur ve tamamıyla sünneti devre dışı yapmaktır. Nasıl tarifinden önce e, müsaade eder misin? Bir dakikalık kadar, iki dakikalık kadar küçük bir mukaddeme yapayım. Tabii, tabii, tabii. Anlaşılması için mesela. Ah, bak şimdi. Ee, biliyorsun Mutezile diye bir dönem geldi. Evet. Aslında Mutezile'nin aslı Biliyorsun peygamberi devre dışı bırakmaktır. Akide konularında değil mi? Devre evet. dışı bırakmaktır. Şimdi Mu'tezile bugün gelse bize dese ki peygamber mesela işte Edip Yüksel kafir gibi mesela dese ki e, mutlak anlamda hadis bizim için ölçü değildir dese. Bütün ümmet tarafından nefret edilecek değil mi? Evet. Aynı şu an Edip Yüksel gibi, bütün ümmet gibi. tek. Değil mi? Bunun farkındaydı Mu'tezile. O yüzden ne yaptı? Tutup ümmetin önüne şunu koyamadı. Resul devre dışı bırakılacaktır demedi. Ne yaptı? Bir bidat ortaya attı. Mütevatir ahad diye bir ayrım yoktur ümmette. Mütevatir lügat anlamıyla kullanmıştır selef. Mütevatir diye bir ayrım yok ona geleceğim zaten. Bir mütevatir ve ahad diye bir ayrım yaptı. Ne dedi? Dedi ki mütevatir ve ahad diye bir ayrım vardır. Mütevatir dinde hüccettir. Akide konularında hüccettir. Ahad ise akide konularında hüccet değildir dedi. Dolayısıyla peygamberi... Böylece devre dışı bırakıyoruz demediler ama koydukları kaydeler saf dışı bıraktılar. Ondan sonra Kur'an'daki istediğin kelimeyle oyna. Değil mi? Biliyorsun zaten bu mefuldir, bu faildir, şunun 30 anlamı var. Çıkışından gitsin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar mütevâtir ahad koydular da nasıl peygamber devre dışı geldi biliyor musun? mütevâtire yükledikleri anlamla Mütevâtire ne anlam yüklediler biliyor musun? Dediler ki Yalan söylemeleri Sonra ehl Sünnet'e yakın muhaddisler bile İbni Hacer yani mesela Suyutilere baktığınızda muhaddis mesela bunlar bile hepsi bu akıma kapıldılar ve selefilerden bile bir kısmı bu akıma kapıldılar. O yüzden de bunlara itiraz gelmedi. Demek ki bu ölçü değil. İbn Teymiye bunu yerden yere vuruyor. Şimdi dediler ki mütevatir yalan bir topluluğun aynı o kadar bir yalan topluğa yalan söylemesi mi? mümkün olmayacak kadar bir topluluğun aynı senetle aynı şekilde diğerine aktarması, onun da diğerine aktarması senedin başından sonuna kadar yalan söylemeyecek kadar bir toplum. Bak şimdi Murat kardeş, senin aklında eminim bir sürü e, şey vardır, tarif vardır bu konuda. Mesela diyorlar ya bunlar yalan söylemeyecek kadar bir toplum. Kaç kaç sayı ile sınırlıyorlar bunu? Hiç baktım mesela aklına geliyor. Kimisi mu? 300 demiş, kimisi ha. 211 demiş, kimisi işte Bedir ehli demiş, Uhu ehli demiş, senedin... akabe biyatı demiş. Şimdi bak e, şöyle. Belki sayının toplu olarak söylüyorsun. Senedin her bir tanesinde ne kadar olacak? Onu konuşuyorum. Orada şunu söylemişler Murat Kardeş. Ya o 300 şeyle alakalı. Sonda ne kadar toplanırlar alakalı. Ama her bir senette ne kadar olacak? Yani sahabe ilk kaç tane olacak sahabe? Anladın mı? İlk kaç taneyle başlayacak? En ortalama görüş... Bak yumuşağını alıyorum ha. Yumuşağını bak şimdi Murat Kardeş. 10 tane olacak. 10 tane sahabeden gelecek. En basitini saçıyorum ha. 10 tane. Şimdi... mütevatirin tarifini yapan bu kelam ehlinin icmasıyla da ve ehli sünnetten o akıma kapılanların da icmasıyla her senetten bu 10 tane sahibi var ya her birinden de onar kişi alacak çünkü bunlar her senede aktarıyorlar bunu mesela şimdi 10 tane sahibi şimdi isimlerinizle söyleyelim Ali, e, Mehmet, Hasan vesaire Ali'den 10 kişi, Hasan'dan 10 kişi, Mehmet'ten 10 kişi, Muhammed'den 10 kişi şeyden ikinci tabakada kaç kişi oluyor onu 10'la çarp 100. 100. Şimdi diyelim ki senet tek 4 tabaka benim, var benim, diyelim. Bak. Ha, ha. Bak ikinci tabakada 100. Üçüncü tabakada 1000 olacak değil mi? Her yüzden onlar kişi daha gelecek. Tamam. 1000. Bak üçüncü tabakada 1000. Diyelim ki senet 4 senetliyse 1000. Doğru mu? Evet. 4 senetliyse bu. 4 tane senedinde kişi varsa o her binden de 10 on, 10.000 on kişi. Yani daha dördüncü tabakada 10.000 kişi bulmamız lazım. Üçüncü tabakada 1000 kişi bulmamız lazım. Şimdi Murat kardeş Allah için Yani kesinlikle Selef vicdanı buna sığmaz. Şimdi hangi hadis var? Üçüncü tabakasında bin kişi bulmuştuz. Yok canım böyle bir şey. Dördüncü tabakasında on bin tane adam bulmuştum. Zaten sahabenin on bin... Yani zaten raviler on bin tane ravi yok. Anlatabiliyor musun? Bak evet. kaldı mı mütevatir devre dışı? Şimdi bu kaideye göre Murat kardeş aklından bana bir tane örnek verebilir misin mütevatire? Yoktur. Buna göre yoktur canım yok. böyle bir mütevati işte bu... uydurma bile olmaz. Bu, bu kaideler <gülüyor> böyle gelmiş böyle gitmiştir ve itiraz sunulmamış. Neden? <gülüyor> Bak, el aslu fil emru el vücub var ya, emirde aslı olan vücubtur. Şeyhülislam buna selef mantığıyla itiraz ediyor. Nerede buna itiraz günümüze kadar? O yüzden bak, Murat Ağa öyle dönemler gelmiştir ki, selef çok garip gitmiştir ve o akıma kapılan insanlar olmuştur. Bunu tarih hep yaşamıştır. Bak bunu tarih hep yaşamıştır. Şimdi düşün İmam Ahmet ile İbni Teymiye arasında selefiler gelmiştir değil mi? Ama bak dikkat et, o tarih arasında mesela 400-450. yıllar seferani falan onlara bak, hepsinde selefi olduğu halde, Hepsinde kelam ehline dair sözler buluyoruz değil mi kitaplarında? Mesela Selefilere bakıyoruz kadim diyenler olmuş. Değil mi? En evet. basitinden baktığım zaman tahavilerin sözlerine. Doğru değil mi? O zaman yani demek ki bu bir akım gelmiştir. Bu akıma kapılan Selefiler olmuştur. Bu akıma kapalı olan kapılan Selefi insanlar olmuştur. Evet. O zaman birilerinin hmm. itiraz etmemesi çok büyük bir ölçü değil. Çünkü dünyada bugün... Eğer müteahhir istiyorsan ben söyleyeyim. Mesela bana göre. Bu benim kendi şahsi görüşümdür. Ve bunu ümmete ilzam etmiyorum. bunu davetini de yapmıyorum. Yani kimse yanlış anlamasın. Bana göre yeryüzünün yaşayan ve son 500 senenin yaşayan en büyük alemi dünyada Şeyh Yusuf el-Gafis'tir. Yaşıyor şu an. Suud'dadır. Bana göre dünyanın en büyük alemi budur. Ve bunun gibi mesela başka büyük alemler o derecede demiyorum. Var ve buna şiddetli bir şekilde itiraz etmişler. Bunun gerisine dönelim biraz. Gerisine dönelim. Mesela İbni Hacer'den. Bu mütevatirin bu işgalli bazı noktaları var ya ona problem ona itiraz eden e, itiraz ettiği olmuştur. Ondan önce gelelim İbri Temiye'nin talebelerinden ona itiraz edenler olmuştur. İbnu Kayyim dair vesaire. Yani evet. ümmetten bunlar var. Ama tutup da şimdi birlerinin tutup da sen şöyle istersen işte illa kitap yazsınlar, bunu nesne hallerine getirsin, bu yayılsın böyle bir şartiyet yoktur. Çünkü bu cüz'i meselelerdir. Hafî kalabilir insanlara. Aynı haber ve ahadın haber ve ahadın hafî kaldığı gibi. usul din ve furu din. Bak dikkat et İbni Teymiye'den sonra kaç kişi buna çok itiraz etmiştir bu kitaptakilere? Yok piyasada yok itiraz. Şimdi diyebilir miyiz ümmet itiraz etmemiştir diye e, biz itiraz etmeyeceğiz. O yüzden hani sen diyorsun ya cehalet e, konusunu almıştır. Kim bunlara itiraz etmiş? O değil. Eğer itiraz edilecek baktığın zaman İbri Teymiye en başta <gülüyor> bunu ele almıştır. namazın terki olayını bile ele almıştır demiştir ki şimdi siz bunu fıkıh usulü babında ele alsanız fıkıh, kitabı, fıkıh kitabında ele alsanız veya bunun hiçbir anlamı yok din bir bütündür. Şeyhülislam her zaman dine böyle bakmıştır. O yüzden hani çok bir ölçü olmaz bunlara çok itiraz gelip gelmemesi çünkü mesele nesne haline çevrilmesidir evet. kardeş. Evet. Şimdi ben bunlara birkaç bir şey söyleyeyim inşallah evet. daha sonra biraz mola verelim tamam, ee, ve yeni bir konuyla başlarız Birincisi usul fıkıh kitaplarında senin de kabul ettiğin gibi tahsin ve takbih konusu var değil mi? Evet. Aklın usulü ve seçmiş. Daha çok da var. Evet. Tamam. Şimdi bu ilk dönem usul kitapları yazılmış. Daha sonra yazılmış. Daha sonra yazılmış. usul fıkıh kitapları derlendikten sonra cüz'i kitaplar yazılmış. Usulü fıkıhta mesela icma. Evet. Tamam. İcma başlı başına almış. Mesela tahsin ve takbih meselesine baktığımız zaman Tahsin ve takvih meselesine baktığımız zaman bu meselede birçok itiraz kendisinden sonra gelmiştir. Birçok itiraz kendisinden sonra gelmiştir. Mesela maslahat usul, kitaplar, usul fıkıh kitaplarında geçmiştir. Usul fıkıh kitaplarında geçtikten sonra maslahat kavramı Sözünü kesmiyorum sadece evet. bir şey söyleyeyim. Evet. Bu masala, maslahat ve bu türlü şeyler var ya evet. e, bu e, maslahat mussele, mussele. fıkıh usulündeki asıl mantığıyla hepsine karşıyım söylüyorum. Hepsine. Evet. Hepsine evet. karşıyım. Hani onu bil yani. O yüzden ikrar ben etmiyorum bunları. Evet. Bunu şu açıdan söyleyeyim. Maslahat mesela bu mesalihi mussele. Evet. Malikiler tarafından usul kitaplarındaki bu konuya oldukça itiraz edilmiştir. Evet. Bir başka konu mesela nedir? İşte Haberi vahid ile e, tevatürün evet. kesin bilgi ifade edip etmemesi daha evet. sonra itiraz edilmiştir. Ben öncelikle sözüm yanlış anlaşılmasın veya çarpıtılmasın şunu iddia etmiyorum. Bu böyle gelmiş. Kimse itiraz etmemiş. Evet doğrudur. Ben ilimle uğraşan bir insanın böyle yani aptalca bir söz söyleyemem. Mesela İmam Şafi Risale'de, Risale'de ayeti yanlış yazmış. Ayeti. Evet. O ayeti yanlış yazmış. Tamam mı? Evet. Cemi-i müfret almış. Müfredi Rasul'e göndermiş Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Evet. Onun üzerinde de ist istidlalde bulunmuş. Büyük bir hata. 14 asır boyunca kimse buna itiraz etmemiş. O zaman ayet yanlış mı diyeceğiz? Ah. En son Ahmet Mahmut Şakir Risale yaptığı dipnotta bunu söylüyor. Evet. Yani ben diyoruz şaşırıyorum. Ümmetten kim? Elbette birileri bir şey söyleyebilir. Kimse itiraz etmeyebilir. Evet. Benim itnam şu. Cehalet özrü konusunu inceliyorsam ben bu konu usulü fıkan konusudur. Bitti. Evet. Sen bugün evet. sen bugün e, belli başlı bir şekilde fıkıh kitaplarında fıkıh kitaplarında cehalet özrünü bulamazsın. Sen bugün belli başlı bir şekilde tefsir kitaplarında baştan sona işin bütün şartlarını ve kaydelerini ortaya koyma şeklinde tefsir kitaplarında usulül hadis kitaplarında usulü tefsir kitaplarında fıkıh kitaplarında, akayi kitaplarında cehalet özrünü bulamazsın. Senin cehalet özünü bulabileceğin tek bir kitap var Bak, cehalet yazdı, özrüyle cehalet özrüyle ilgili evet. birçok yerde birçok kabul bulabilirsin ama baştan sona sen bana bir tefsir kitabı göster ki bir tefsir kitabı göster ki cehalet özrünün tanımını yapsın, şartlarını getirsin, şunu getirsin, bunu getirsin. Sen bana bir hadis kitabı, hadis şerhi. fethül Bari'dir, şudur budur fark etmez. Bağavi'dir, neyse. Cehalet özünü baştan sona ele alsın. Böyle bir ha, kitap. Burada var. bir araya gelmiyor. Yok, bitireyim ya. inşallah. Ha. Aynen yani rica ederim evet. ee, Kafamda topladım onları tamam. sırayla gideyim tamam. Böyle bir şey yok Değil mi? Sen mecbur usul fıkıh kitaplarına bakacaksın Kim yazarsa yazsın evet. ha. Şuradan müttefikiz Bu usul kitaplarında yanlışlar var mı Elbette var Peki bu yanlışlar ümmet tarafından bildirilmiş mi? Bildirilmiş. Özel kitaplar çıkmış. İşte mesela Mesalihi Mürse'yi kabul etmeyenler, Mürse'yi kabul etmeyenler bunu itiraz etmiş. İşte mesela biraz önce Gaza, Gazali'nin Mustasra'dan bahsettin. E, Mantık ilminden bahsetmiş. Hemen arkasından tak tak tak tak ta, itirazlar gelmiş. E, ben de diyorum ki cehalet özrü konusu. Tamam. Maniler vardır. Maniler e, konusunda incelenmiş. E, İkrah konusu tartışılmış mı? Tartışılmış. Tamam mı? Sırhuçlu konusu tartışılmış mıydı? Tartışılmış. Eee hata mesela hiç selefi değil. Tamam mı? Selefi veya değil. Bak. O yüzden diyorum ben bakma. Anladın mı? O yüzden diyorum bakmam ben. Yanlış anladım. Bak bakmamak değil. Tamam mı? Usul fıkıh kitaplarında. Tekrar söylüyorum bak. Tahsin ve takbih konusu yanlış mı? Yanlış. Selefin menheçle inceleyenler bu yanlış ortaya koymuş mu? Koymuş. Koymuş. Mesela masalih-i mursale. Malikiler buna karşı oldukları için tık Ne yapmışlar? İtiraz etmişler. Seddüzzerayt. Tık itiraz edilmiş. Hmm. Kim tarafından? Selefi veya Maliki veya Şerfa. Hmm. Ama kabul görmeyen konular itiraz edilmiş. Hmm. Geliyoruz e, manilere, engellere geliyoruz. Hmm. Tevil. itirazları gelmiş. Hmm. Sarhoşluk. Ben sarhoşlukla ilgili kitap gösteriyorum. Bak burada bir kitap var. Hmm. Amhas ayrımına itiraz etmiş. Hmm. Şimdi ben sana şunu sorarım. Tamam mı? Usul-i kitaplarında Cehalet özrü baştan sonra incelenmiş. Kim buna itiraz etmiş? Hı. Bu birincisi. itiraz edeni yok yani. Yani ikinciyi sormadan ben buna bir yok. cevap vereyim. İkincisi sorayım. ise... Yok. Yanlış anlaşılmasın evet. diye yanlış anlaşılmasın diye bak ben şunu iddia etmiyorum. Bu, bu böyle gelmiş biz de böyle kabul etmek zorunda Hayır ümmet kabul etmiş. Ümmet. Tüm ümmet kabul etmiş. Hı. Bu demek değildir ki ümmet tamamını kabul etmiş. Hayır ümmet bazı noktalara itiraz etmiş. Ama cehalet özrü konusunda bugün Üseymü'nün cehalet özrünü dinle E, kayıttan, usulü fıkı yaptığı kayıttan, aynen ilk dönem usulü fıkıhçılarının tariflerini getirmiştir. Cehalet şudur. ikiye ayrılır. Özür olan cehalet, özür olmayan cehalet. Özür olan cehalet, kişinin bilmesi mümkün olan konulardır. Özür Bak, bugün İbn-i tamam mı? Bugün e, cehalet ürünü konusunda hangi usulü fıkı dersi yapan hangi hocaya gidersen git, hangi kitabı açarsın? Mesela Hasan Karakan'ın usulü fıkı çıktı. Zekirun'in şaban usulü fıkı çıktı. Günümüz Mısır'dan bahsediyorum. Ya da deri, geriye gidelim Mısırlı veya başka ulemanın günümüzdeki cehl özür konusu ittifak edilmiştir ve konu kapatılmıştır. Ta ki, tamam mı? Ben kendi ifademle söyleyeyim. Günümüz tavuktlarına İslam kisvesini giydirebilmek için, giydirebilmek için ne yapacaksın? Mecbur cehalete özür göreceksin. Ben demiyorum cehat özür değildir. Ben böyle bir şey demiyorum. Özürdür de demiyorum. iki şey sorduk. Burada biraz ara verelim inşallah. Olur mu? Tamam. O değil, iki soru, olsun, iki soru şey olsun. Oradan başlayalım. 2'nin yani ilk iki sorudan başlayalım. Ben yazdım. Sadece not aldım. Kaydın başında ilk iki soruyu tekrarlarız. Şey yaparız inşallah. Tam, tamam. Tamam. Evet. Elhamdülillah Rabbil Alemin.